Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduh, ve ve ve ve min Şeytanî raji'm Bismillahi r ve nesâ'inuhu ve nesâfîru ve min ve min syyatî amal-nâ. Men yehdihillâhu fala ve men Ve en la vahduhu, la Ve bad hadîs kitâb Allah ve hadi Muhammedin ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finnar. La ilaha illallah kelimesi tevhidinin e, şartları bölümünden devam edeceğiz inşallah. Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki amaç sadece bu tevhid kelimesinin lafızlarını söylemek yani telaffuz etmek, sadece bunu ezberlemek değildir. Burada kastediler. Nitekim nice cahil olan, avam olan kimseler vardır ki bütün bu şartları kendisine toplamış ve gereğinde yerine getirmektedir. Böyle bir kimseye bu kelimenin sayılarını bize söyle deseniz güzel bir cevap veremeyebilir. Buna rağmen o kelimenin gereğini yerine getiriyordur. Yine nice kimseler de vardır ki bu kelimeyi ezberlemiştir. Lafızlarını çok iyi bilmektedir. Ancak e, bu tıpkı bir okun yaydan çıkıp gitmesi gibi geçer gider. Hatta çoğu da görürsün ki bu kelimeyle çelişkiyi gerektiren şeylerle uğraşır. Vehib bin Münebbi Allah rahmet eylesin. Kendisine ''La ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir?'' diye sorulunca şöyle bir cevap vermiştir. ''Elbette öyledir. Lakin o açacak olan anahtarın dişleri varsa... Yani cennetin kapısının anahtarı La ilahe illallah'tır. Lakin bu anahtarın dişleri de vardır. Bilindiği gibi hiçbir anahtar dişsiz değildir. Şayet sen dişleri olan bir anahtar getirebilirsen sen için cennetin kapısı açılır. Aksi takdirde açılmaz.'' Bunu İmam Bukhari cenaiz babında rivayet eder. İşte bu anahtarın, cennetin anahtarı olan La İlahe illallah sözünün e, dişleri de bu kelimenin şartlarıdır. E, şimdi bu şartların neler olduğunu göreceğiz inşallah. Bu kelimenin menfi ve müsbet anlamda taşıdığı tüm manalarını gereğince bilmek. Menfi ve müsbet derken kastedilen şey menfi nefyeden, ortadan kaldıran, reddeden, kabul etmeyen. Musbet de ispat eden, ortaya koyan, tespit eden anlamında. Yani la ilahe illallah kelimesiyle neleri biz ortadan kaldırıyoruz? Neleri reddediyoruz? Neleri yok sayıyoruz? Ve neleri ispat ediyoruz? La ilahe illallah kelimesinde La ilahe kısmı nefi, yani reddetme, illallah kısmı da ispat. Allah'tan gayrı kendisine ilahlık vasfı verilen ne varsa hepsini reddetmek. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 19. ayetinde şu halde bil ki, Gerçek şu ki Allah'tan başka ilah yoktur. Faalem ennehu la ilaha illallah. Yani bu ayette tam bir bilgi sahibi olmayı la ilaha illallah'ın şartlarından olduğunu görüyoruz. Yani söylediğin şeyi bileceksin. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bunu bilerek söylemek. Yine Zuhru suresinin 86. ayetinde Ancak kendileri bilerek hakka şahitlik edenler başka. Yani biz bu kelimeye şehadet ederken Eşhedü en la ilahe illallah derken bu şehadetimizle ne söylediğimizi bilmekle mükellefiz. Bu ayette geçen hakka şahitlik edenlerden maksat yani hakimiyetin Kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğunu bilen ve böylece la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diye şahitlik bulunanlar müstesna deniliyor. Çünkü ancak bu gibi kimseler dillerinin söylediğini e, kendileri bilenlerdir. Kalpleriyle bunu bilirler. Nitekim e, Ali İmran suresinin 18. ayetinde Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. Evet. Müslüm'ün sahihinde de Osman radiyallahu anh'den gelen bir hadiste Bir kimse Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilerek bu iman üzere ölürse cennete girer. Buyuruluyor. Evet. Şüpheye yer bırakmayan gerçek anlamda iman, yani yakin dediğimiz, yakini iman dediğimiz bu anlamdaki iman şöyle olur. Bu kişi bu kelmenin ne manaya geldiğini kesin olarak bilerek söyleyecektir. Kısaca kelimeyi söyleyen kimse bunun mellulünü ve içeriğini bilecektir. Yani neye delalet ettiğini Neler ihtiva ettiğini, neler içerdiğini bilecektir. Hem de kesin bir iman ile bunu bilmek zorundadır. Çünkü iman denilince onda zannın, şüphenin yeri yoktur. Bunda kesin bilgi şarttır. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 15. ayetinde ''Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler.'' İşte onlar sadık, doğru olanların ta kendileridir. Müslim yine Ebu Hurey radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet ederim. Herhangi bir kul bu iki kelimeyle, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın Allah'ın huzuruna böyle bir iman ile çıkarsa karşılığında kesin cennete girecektir. Diğer bir rivayette herhangi bir kul bu iki kelimede şüphe etmeksizin Allah Azze ve Celle ile karşı karşıya gelirse cennet onu örtüsü altına alır buyurulmuştur. Bu da yine Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette uzunca bir rivayet şu ifadeler geçer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şu duvarın gerisinde karşılaşacağın kimse kesin olarak Allah'tan başka ilah olmadığına kalben şahadette bulunuyorsa, herhangi bir şüpheye yer bırakmıyorsa ona cenneti müjdele. Evet bu rivayetlerde e, gördüğümüz gibi kesin bir bilgiyle söylediğimiz sözün Neye delalet ettiğini, neleri içerdiğini bilmek şartı zikrediliyor bu rivayetlerde ve ayetlerde. Ee, burada bilmeden, manasını bilmeden, ihtiva ettiği şeyi bilmeden La İlahe illallah sözünü söyleyenin Allah katındaki imanının geçerli olmadığını anlıyoruz. Ama insanlar arasında La ilahe illallah diyene biz Müslüman muamelesi yapmak zorundayız. Kendisini İslam'a nispet eden bir kimse e, La ilahe illallah diyen bir kimse e, Müslüman kabul edilmek zorundadır. E, onun kalbini e, işte yakin ile mi söylüyor bunu kesin bilgi ile mi söylüyor diyerek onu araştırmak, sorgulamak e, bize bir mükellefiyet değildir. Böyle bir şey yüklenmemiştir bize. Bilakis bu haricilerin e, özelliklerindendir. Onlar e, bu tip sorgulamaya giderler. Biz La İlahe illallah diyeni Müslüman kabul etmek zorundayız. Ta ki kendisinden o La İlahe illallah sözünü naks eden, o, tamamen ortadan kaldıran bir şey, bir fiil, bir söz sadır oluncaya kadar. Tekvirinde zaten e, diğer bazı şartları vardır. E, şu an konu bu değil. E, yani biz aslı üzere Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek, La İlahe illallah diyene... Müslüman hükmünü vermeye gerektirir. Kendisini İslam'a nispet edeni Müslüman kabul etmek durumundayız. İslam tarihi içerisinde zaten baktığınız zaman çeşitli iman konusunda çeşitli fırkalara sapan bidat fırkaları türemiştir. Bunlar arasında mürciye bir kimse la ilahe illallah dedikten sonra, iman ettikten sonra hiçbir günah ona zarar vermez, onun imanına halal getirmez diyerek farklı bir bidat yoluna sapmışlar. Ee, harici fırkası büyük günah işleyenleri tekfir yoluna Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri tekfir, e, mutlak surette tekfir yoluna giderek onlar da ayrı bir e, yol izlemişlerdir. Tabii bu konuda yine iman meselesinde e, farklı görüşlere sahip olan e, bir sürü fırka var. Ama bu meselede belli başlı iki fırka iki e, zıt kutbu temsil eden iki fırka birisi harici birisi Mutezile, şey e, mutez, Mürciye fırkasıdır. Bunlardan e, İslam tarihi boyunca hiçbir ilim ehli e, bunları tekfir etmemiştir. Yani haricilerin tekfir edilen bir iki fırkası var. E, Birçok fırkası içerisinde tekfir edilen bir iki fırkası var. İşte peygamberlik iddia edenler falan olmuş bu harici fırkalar içerisinde. Onlar müstesna genel anlamıyla haricileri ehli sünnet tekfir etmemiştir. Mürciyeyi de tekfir etmemiştir. Günümüzde işte bir kimse la ilahe illallah dedikten sonra ona hiçbir günah zarar vermez, işlediği kötülükler hatta küfür artık ona zarar vermez diyen mürciyeyi tekfir etmemesine rağmen el sünnet son zamanlarda bir takım böyle imanla ilgili, akideyle ilgili bir iki mesele öğrenip de önüne gelen tekfire kalkanlar bu manada Ehl-i Sünnet'in yolundan ayrılıp Hariciye fırkasına dahil olmaktadırlar. Yani kendisini İslam'a nispet eden bu fırkalar, bakın İslam ehli kabul edilmiştir tarih boyunca. Bir sürü sapıklıklarına rağmen. Mürce sapık bir fırkadır. Kaderiye sapık bir fırkadır. Cehmiye sapık bir fırkadır. Hariciye sapık bir fırkadır. Ama bunlar La İlahe illallah sözüne şahitlik eden kimseler olduğu için ne olmuş sapık olarak kabul edilmesine rağmen İslam dairesinin dışına çıkarmamışlar. Bunlar da ancak muayyen bir takım şahıslar, bu fırkalara mensup muayyen bir takım şahıslar açıkça küfre, küfrün beva, apaçık bir küfre sapanları tek tek, tek tekfir edilmiştir. Ama e, ekol olarak tekfir edilmemişlerdir. Yine ehli sünnetin e, ayrı bir tutumu Bakın bu fırkalar hakkındaki durum böyledir. Buna sufileri de dahil edebilirsiniz. İşte mezhep mutasıplarına da dahil edebilirsiniz. Bunlar bidat ekolleridir. Ama işlerinde tekfir edilenler yok mu? Muayyen olarak tekfir edilir onlar. Gereken hüccet ikame edilip, bu ikameye rağmen, hak ile batıl apaçık ortaya konmuş olmasına rağmen, batılı tercih etmelerinden dolayı muayyenleri tekfir edilir. Ama iman küfür meselesinde, Genel prensip nedir? Mesela e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir. Biz bunu genel bir ibare olarak söyleriz. Bu bu ibareden hareketle muayyen şahısları tekfir etmeyiz. Namazın terki küfürdür. Kim namazı terk ederse kafirdir gibi nasları alırız, tebliğ ederiz. Muayyen şahısları e, bu ifadenin altına sokarak e, ismen tekfire gitmeyiz. Bu genel manadadır. Herhangi bir fırkaya ile alakalı değil bunlar. Allah yalancılara lanet etsin. Allah zalimlere lanet etsin. Allah Yahudileri kahretsin gibi. Naslarda gelen ibareleri yine ne yaparız? Umumi olarak söyleriz ama muayyen bir Yahudiye, muayyen bir Hristiyana Allah lanet etsin veya muayyen bir yalancıya, belirli bir şahsa yalancı olmasından ötürü lanet etmeyiz. Aynı şey değil bu. Şimdi şimdi e, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sakın benden sonra birbirlerinizin boyunlarını vuran kafirlere dönmeyin. Şimdi bu ibareye baktığınız zaman e, ibarenin zahirinden ne çıkarırsın? Birbirinin boynunu vuran iki Müslüman ikisi de kafir olmuştur gibi bir manaya gidebilirsin lafzın zahirinden ama bu meseleyle ilgili Naslar'ı bir araya getirdiğin zaman mesela e, i̇bn Amr radıyallahu anhadan gelen e, rivayette Müslümana sövmek fısk onunla kıtal onunla vuruşmak küfürdür diyor burada da yine bu manaya çıkarabilirsin biz bu nasları Hücurat suresindeki ayette diyor ki müminlerden iki tayife birbiriyle savaştığı zaman aralarını bulun diyor. Buna yanaşmayan fırkayla Hakk'a dönünceye kadar onlarla savaşın diyor. Şimdi burada her ikisine de Allah Azze ve Celle mümin ismini veriyor. Benzeri bir hadiste daha vardır. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hasan bin Ali radiyallahu hakkında benim bu oğlum seyittir, Benim bu oğlum efendidir. Müminlerden, Müslümanlardan birbiriyle savaşan iki fırkanın arasını e, barıştıracaktır, ıslah edecektir diyor. Yani işaret ettiği, bu hadisin işaret ettiği şeyi tarih göstermiştir. Biliyorsunuz e, Muaviye radiyallahu ile Ali radiyallahu arasında bir muharebe olmuştu, bir savaş olmuştu. E, Sıffayn savaşı. E, bu savaşın Devamı, e, izleri Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın hilafet görevinden e, çekilip Muaviye radıyallahu anh'a bırakmasıyla oradan kalkmıştı. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu iki fırkaya da ne yapıyor? Müslüman ismini veriyor. Halbuki diğer hadiste ne diyorduk? Benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Yani burada kastedilen mana e, insanların birbirinin boynunu vurması kâfirlerin ahlakından kâfirlerin adetlerinden onların huylarındandır. Tıpkı e, münafıkların vasfında gelen hadisler gibi, tıpkı işte Allah'ın indirdiğinden başka silah hükmedenler gibi. Allah'ın indirdiğinden başka hükmetmek kâfirlerin işidir. Dolayısıyla e, bu durumda Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedene bakılır. Allah Azze ve Celle'nin kafirlerin ta kendileridir dediği kimseler e, ayetin sebebi nuzulüyle de net bir şekilde anlaşılıyor ki ki e, May'da 44'ü başından itibaren aldığınızda Yahudiler hakkında. Ne diyor Yahudiler hakkındaki durum ne? Onlar Allah'ın hükmünü bilmelerine rağmen rejim, e, zina cezasını bilmelerine rağmen <gülüyor> ne yaptılar? Bu hükmü inkar ettiler. Dinde bu yoktur dediler. Sırf kendi işlerinden soylu birisi, diş geçiremeyecekleri birisi bu suçu işledi de ona bu cezayı vermekten korktukları için inkara kalkıştılar. Yoksa Allah'ın indirdiği hükmün o olduğunu biliyorlardı. Bunlar inkar ederek hükmetmediler. Kim inkar ederek Allah'ın indirdiği hükmetmesi de tıpkı o Yahudiler gibi kafir olur. Allah'ın indirdiği hükmetmenin bir başka veçhi. Allah'ın hükmünü inkar etmez insan. İşte uygulanması gereken Allah'ın hükmüdür ama der. Kendince bir takım sebeplerden ötürü Allah'ın indirdiği hükmetmez. Bu kimsenin adı fasıktır. Nitekim bir sonraki ayetlerde fasıkların, zalimlerin ta kendileridir diyerek bu vasıflar da veriliyor ayette. Dolayısıyla aynı fiili yapan iki kişi de birisi kafir olurken birisi kafir olmuyor. Müslüman ismi onda devam ediyor edebiliyor. Müslim'de gelen bir başka hadiste de şöyle buyurulur. Size e, sizi yöneten, yöneticilerinizden diyor öyle yöneticiler gelecek ki başınıza hoşlanmadığınız şeyler yapacak. Kim bunlardan bir isyan görürse yani Allah'ın emirlerine isyan görürse buna sabretsin diyor. Yani şimdi e, Allah'ın hüküm konumunda olan bir kimse hükmetme konumunda olan bir yönetici Allah'ın indirildiğinden başkasıyla hükmettiği anda kafir oluyorsa bir kere hadiste bu böyle bir ibare gelmemesi lazım. Diğer bazı rivayetlerde ne diyor? Yönetici, vali sana zulmedip sırtındaki malı alsa bile sabret diyor. Hakkını Allah'tan istediyor. diyor. Bakın burada tekfir yok. Orada bir zulüm var. Allah'ın indirilenden başkasıla hükmetmekle zalim oluyor. Şimdi biz ifadeleri genel olarak kullandığımızda, mesela Allah yalancılara lanet etsin veya Allah Yahudilere lanet etsin veya Allah Hristiyanlara lanet etsin ibaresini kullandığımız zaman genel manada, umum manada kullandığımız zaman kim Yahudi ise kim Hristiyansa kim yalancı ise ve bu lanete layıksa ona gidiyor. Ama bu laneti hakikatte layık değilse ona gitmiyor. Mesela her gördüğün Hristiyan'ı, her gördüğün Yahudi'ye lanetle mükellef değilsin. Ama umumî manada bunu söyleyebilirsin. Böyle bir ruhsat var. Şimdi namaz meselesine gelince işte namazı terk eden kafir olur. İfadesi gelmiştir naslarda. Tıpkı az önce söylediğimiz e, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin ibaresinde olduğu gibi. Veya üç şey cahiliye adetlerindendir diyor. Bunlardan birisi öl için niyaha, ağıt yakmak gibi. Bunlar cahillik vazifleri. Kendisini babasından başkasına nispet etmek gibi. Bu küfür olarak ifade ediliyor. Hadislerde. Yani e, bunun örnekleri çoğaltılabilir. Ama... Bu fiilleri işleyen herkes aynı hükme dahil olmayabilir. Birisi kafir olur. Hakikaten hadisin zahirinde belirtildiği gibi o küfürden yapar bunu. Veya münafıklar işte e, münafığın alameti üçtür hadisinde olduğu gibi işte yalan söyler, sözünde durmaz, emanete ihanet eder. Bu gerçekten münafık imanı e, ortaya koyup da kalbinde küfrü gizleyen bir münafık da olabilir. Kalbinde iman olduğu halde amelinde bir takım kusurlar olan, nifak hasleti olan kimselerden birisi de olabilir. Yani ehli İslam e, dahili içerisinde. Yani mücerret bir fiilden dolayı e, ehli sünnet tekfir etmez. Muayyen şahısları tekfir etmez. Ama genel olarak ameller içerisinde e, sadece namaz hakkında çok açık naslar gelmiştir. Terki küfür olan bir de kelime-i şehadet. Bunların terki küfürdür. Bir kimse dilsiz olur, kelime-i şehadeti söyleyemez. Ne olur? Yani sırf kelime-i şehadeti söylememekle kafir olunsa, yani sadece buna hasredilse bu hüküm, dilsizlerin bir kere küfürüne hükmetmek gerekir gibi bir mana çıkardı. Mesele böyle değil. Yani e, fiilin Küfrü gerektirmesiyle e, failin küfre girmesi arasının ayırt edilmesi gerekiyor. Mesela bizim günümüzde şu toplumda e, namazın hükmüyle ilgili meselede e, ancak şunu söyleyebiliriz. Bir kimse namazın terkinin küfür olduğunu biliyor. küfür olduğunu bile bile küfrü tercih ediyor ve namazı terk ediyorsa o kimse kafirdir deriz. Yani küfreden kimse e, işlediği küfrün farkında olmalı. Bilerek küfretmeli. Nitekim Allah Azze ve Celle ne diyor? Yaşayan delil üzere yaşasın. Helak olan da delil üzere helak olsun. Bu Allah Azze ve Celle'den açık bir meydan okumadır. Burada kastedilen mana şu. Yaşayan yani iman eden delil üzere iman etsin. İman ederken delil üzere olacak. Bilerek iman edecek. Bilmeyerek yapılan bir imanın Allah katında geçerliliği yoktur. Şurada okuduklarımızdan anladığımız üzere. Küfreden de delil üzere küfretsin. Bu Allah Azze ve Celle'den bir meydan okuma. Küfreden delil üzerine küfredemez. Yani o bir takım deliller getirir ama Allah katında geçerli deliller değildir onlar. Ama mesela e, Mekke müşriklerini bu toplum ile kıyasladığın zaman Mekkeli müşrikler la ilahe illallah sözünü söylemiyorlardı. Neden söylemiyorlardı? Çünkü bu kelimenin neye delalet ettiğini biliyorlardı. Niye delalet ettiğini biliyorlardı. Yani onlar bu kelimeyi söylememekle neyi kabul, neyi reddettiklerinin farkında olarak şirk koşuyorlardı. Aradaki fark bu. Bu toplum ise La İlahe illallah çok rahat bir şekilde söylüyor. Ama içerdiği manayı bilmeden söyledikleri için ne yapıyorlar? Bir takım şirk fiillerine düşebiliyorlar. Bu cehaletlerinden ileri geliyor. Burada e, mesele cehaletin mazeret ol olmaması meselesine geliyor. Burada cehaletin mazeret olduğunu kabul etmeyenler ne yapıyorlar? İşin tekfir boyutuna gidiyorlar ve toptan toplumu tekfir cihetine gidiyorlar. Şu toplumda e, kendi nazarlarına göre, kendi ortaya koydukları esaslara göre bir e, çeteleme listesi gibi adeta He, bu adam işte oy veriyor mu? Veriyorsa kafir, vermiyorsa Müslüman. İşte okula çocuğunu gönderiyor mu? Gönderiyorsa kafir, göndermiyorsa Müslüman. E, i̇şte askere gidiyor mu? Gitmiyor mu? Bunun gibi bir takım e, kriterler belirlemiştir kendine göre. Müslüman ile kafiri bu şekilde ayırt ediyor. Halbuki e, bizim e, naslarda gördüğümüz bir kimseyi Müslüman kabul etmekle kafir kabul etmek meselesinde Nasılsa gördüğümüz nedir? Bir kimse kendisini İslam'a nispet ediyor. Size selam verene e, sen Müslüman değilsin demeyin diyor. Ondan sonra Kıpla ehli olarak Şimdi ayette Fussilet 33. ayetinde size selam verene ne, ne diyor? Sen e, Estağfurullah Eee Nisa suresinde miydi hocam o ayet? Size selam verene ganimeti e, arzulayarak sen Müslüman değilsin demeyin diyor. Ondan sonra e, la ilahe illallah diyen kimseyi öldürdüğü için Usame bin Zeyd'e ağır sözler söylüyor. O kadar tekrar etti ki diyor Usame bin Zeyd radıyallahu anh. E, bu olaydan önce Müslüman olmamış olmayı yani bu olaydan daha sonra Müslüman olmayı dilerdim diyor. Yani o kadar ağırma gitti ki Peygamber Aleyhisselatü bu sözleri. Yani kalbini yarıp baktın mı diyor. Bu neden dolayı? La ilahe illallah diyor ama şartlarını yerine getirmiyor demek istiyor yani. Usame bin Zeyd'in buradaki tavrı, hatalı tavrı. La ilahe illallah diyor ama şartlarını yerine getirmiyor. Bak böyle bir tavrı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam defa de pek çok sahabeden ne yapmıştır? Eleştirmiştir, bunun önüne geçmiştir. Halib bin Velid'in e, meselesi var. Hani e, bir topluluğa gidiyor da onlar Sabahna Sabahna diyorlar. Sabahna Arapçada Halib bin Velid'in e, anladığı manada sapıttık sapıttık demek. Halbuki o kavim biz işte eski dinimizi terk ettik Müslüman olduk demek anlamında söylüyorlardı bunu. Yani bunun gibi e, meseleler var. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den gelen bir rivayette beklemelerini bir kavme baskın yapacaklar zaman beklemelerini oradan bir ezan sesi işitirlerse buna benzer imanlarını İslamlarını gösteren bir alamet görürlerse oraya saldırmamalarını emrediyor Peygamber Resetü Vesselam. Bunlar ne yapıyor peki bu toplumdakiler? İşte bu toplum toptan tekfir ettikleri için Müslüman olduğunu gösteren bir delil olması lazım diyor. Bakın Hareket tarzında doğruluk var mı? Var. Yani şu nasıla dayanma var. Ama uygulama bakımından yanlışlıklar var. Sen bu toplumda İslam'ın adametlerini açıkça görüyorsun. Ha bir sürü yanlışları yapıyorlar. Akidelerinde bir sürü yanlışlıklar var. Doğru. Amellerinde bir sürü yanlışlıklar var. Doğru. Ama bir kimse la ilahe illallah sözünü kabul etmişse, telaffuz etmişse, ikrar etmişse bu nedir? Ben Müslümanım. Kendisini nispet etmiş İslam'a ve o doğrusunun öğretilmesine muhtaç bir kimsedir. Mesele bu şekilde bakmak zorundayız biz. Ha, la ilahe illallah demiş olmasına rağmen hakikatte kalbinde küfür taşıyamaz mı? Bir takım amelleri küfür olamaz mı? Olabilir. Ama işlenen bir amelin küfür olmasıyla birlikte o kimsede, o şahısta, muayyen şahısta, Kafirliğin gerçekleşmesi, İslam'ın dışına çıkışmasının gerçekleşmesi bir takım şartlara bağlıdır diyoruz burada. Yani İslam'a giriş için herhangi bir şart yok. La ilahe illallah söylediğimiz sen onu Müslüman kabul etmek zorundasın. Yani Müslüman kabul etmek için e, ekstra bir takım şartlar yok. Müslüman ismini vermek için. Ama kafir ismini vermek için daha fazla şartlar var. Yani bir kimseye Müslüman demek kafir demekten daha kolaydır. Müslüman demedeki e, hata seni çok büyük bir vebale götürmez ama kafir dediğin anda kendi dinin tehlikeye girebilir. Kime Müslüman dersen senin akiden hataya girer, kendisini İslam'dan başkasına nispet edene Müslüman dersen o zaman sen gidersin. Adam çünkü kendisi e, İslam'ın dışında görüyor kendisini, İslam'a nispet etmiyor, ayrı bir dinde olduğunu söylüyor. Kendisini demokrasiye nispet ediyor. Veya işte Bush. İslam'a açıktan bir e, düşmanlık ortaya koymuş. Allah'ın ayetlerine harp ilan etmiş. Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine karşı harp ilan etmiş. İslam'ın bütün unsurlarından rahatsızlık duyuyor. Her fırsatta küfrünü ortaya koyuyor. Böyle bir kimseye Müslüman mi seni götürür. Ama ben Müslümanlardanım diyen, La İlahe illallah sözünü söyleyen, ama bunun yanında bir takım hatalar işleyen, Sufiler gibi, mezhep mutasıpları gibi, pek çok kimseler, pek çok cemaat fırkaları gibi, e, bunların çoğu e, mürciye fırkasına dahildir. Bir kısmı haricilere dahildir. Sufiler içerisinde de haricilik akideleri vardır. Mesela Sufilerin bir kısmı, kendilerinden olmayanı, bir şeyhe biat etmeyeni kafir görürler. Şeyhi olmayanı, şeyhi şeytanlar sözünden ötürü e, hatta e, haricilerin getirdiği bir takım delilleri, sufilerde kendi hesaplarına delil getirirler. İbn Amr'dan, e, Abdullah bin Amr'dan şöyle bir söz nakledilir. İşte ahir zamanda binlerce kimse mescitleri dolduracak, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak. Sahtim. Sahih. İbn, İbn Amr'ın sözü olarak sahih. Peygamber Efendimiz'in sözü olarak değil. İbn Amr'ın sözü eee ve Efendimiz'e ait olsa bile yine e, sıkıntı yok bu sözde. Söz sözde herhangi bir yanlışlık yok. Anlamada yanlışlıklar var. Şimdi işlerinde bir tane mümin bulunmayacak ifadesi imanın kemalinin nefyeden bir ifade olabilir, doğru mu? Yani kim imanla şahit gidebilir ki? Yani ben müminim, ben kamil müminim diye kimse e, bu iddiada bulunamaz. Ha Müslümanım diyebilir. İbn-i Mesud'dan gelen bir başka rivayette bu ümmette diyor namaz kılanlar içerisinde bile e, kafirler olacak diyor. Kafir olduğu halde namaz kılanlar bulunacak diyor. Ha, şimdi bu nasları tutup işte e, bu namaz kılanlar, mescitleri e, dolduranlar, fakat kendilerinde iman bulmayanlar, onlara olsa olsa diyor, işte şeyhi olmayanlardır diyor. Bir kısmı böyle e, ele alıyor. Avam halk diye onlardan kendini bir ayırıyor. Harici kısmı zaten dirar Mescidi adını verdikleri için bu mescitlere, onlar hiç mescideye yanaşmıyor, ha biz yakayı kurtardık zaten diyor. Halbuki e, bu konuda, bu İbn-i sözü. Mefkuf olması bir tarafa, mana olarak içerdiği ihtimaller ayrı bir tarafa, diğer taraftan sahih hadislerde gelen ibareye bakın. Böyle bir takım e, bidat fırkalarının zuhur ettiği zamanda avamın devam ettiği mescitlerden ayrılmayın diyor. Hadis. Bu fitne zamanlarında mescitlere devam eden avamı tavsiye ediyor. Şimdi demek ki mescitleri terk etmek yok. Bu neyi gösteriyor? Bir takım bidatler olmasına rağmen, bir takım bidatler zahir konma, baskın konuma gelmiş olmasına rağmen bizim kendi kafamıza göre bir şeyler tayin etmemiz. İşte mesela Cuma'nın şimdi şartları yok deyip Cuma'yı terk etmek. İşte camiler küfrün önderlerinin eli altında, onların yönetimi altında deyip camileri terk etmek, kendini toplumdan sıyırıp bir köşeye çekilip hakkı kendi kendine pasif konuma getirmek böyle bir şey yok demek ki bu yolda. Hatta e, şurada Abdülbaki bin Kani'nin. Mucemüs Sahabe isimli eseri galiba en son burada okumuştum. O tam lafzını bulabilirsem. Yok onu not etmemişiz demek ki. Ee, oradaki ifade öyle. Yani toplumun avamı, avamının devam ettiği mescitlerden ayrılmayın diyor. Burada... Biz yine bu hadisi tutup da mescitlere devam edenler en doğru itikad üzerindekilerdir. Onlara uymayanlar batıldır. Böyle bir yola da gidemeyiz bakın burada. Sadece prensip olarak camileri terk etmenin Müslümanların ahlakından olmadığı. Müslümanların böyle bir yol tutamayacağı, doğrusunun bu olmadığı. E, i̇bn Amr'dan gelen sözün e, ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş olabilir ya İsrailiyat kaynaklı bir söz olabilir. E, doğaçlar ne kabul edilmesi toptan kabulü ne de toptan reddi e, söz konusu olmayan sözlerden olduğu. Diğer taraftan bir takım muhtemel manalar taşıdığı gerekçesiyle bununla delil getirilemez. Evet. E, hülasa bir kimseye e, Müslüman hükmü vermek onda görülen bir İslam alametinden dolayı La ilahe illallah sözü gibi. Müslümanların selamıyla selam vermesi gibi. Bir alametten dolayı Müslüman hükmü vermekle bunda hiçbir vebal yok. Bilakis böyle yapmak zorundasın. Yani bu şekilde hükmetmek zorundasın. Ama bir kimseye kafir hükmünü vermek, hüccet-i olmaksızın, tekfirin şartlar yerine gelmeksizin, tekfirin manileri ortadan kalkmaksızın, kafir hükmünü vermekle insan ne yapıyor? İmanı çok ciddi bir tehlikeye atmış oluyor. Elbette e, körü körüne e, önüne gelene Müslüman demeyi de öngörmez bu din. Ama bir kimseye Müslüman demenin riski kafir demekten daha azdır. Evet. E, İmam Kurtobi, Allah rahmet eylesin, e, sahih-i Müslim üzerine... El-Müfhim ala sahih müslim adıyla bir şer yazmıştır. Burada sadece iki şehadet kelimesini sözle söylemek yeterli değildir. Başlığı altında şöyle ifade ediyor. Aksine kesin olarak kalben iman etmesi gereklidir. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylemek yeterli değildir. Bilakis kesin olarak kalben iman etmesi gerekir. İşte bu açıklama sapık mürce mezhebinin doğru bir mezhep olmadığına işaret ediyor. Çünkü bunlar, kişinin sadece dil ile şeadet kelimesini söyleyen kimseleri, kalben iman etmeseler de imanlı saymaktadırlar. Bakın bu prensiple alakalı bir şey. Bu prensipte, yani imanın tanımıyla alakalı bir mesele. Yoksa biz hiç kimsenin zaten kalbini yarıp bakacak halimiz yok. Halbuki, bu konuya ilişkin hadisler bunun fasit ve bozuk bir görüş olduğunu göstermektedir. Kaldı ki bu mezhep şeriatça fasit, fesadı ortaya koyan, fesadı açıklanan yani sapık olduğuna mutlak surette hükmedilen bir mezheptir mürciye mezhebi. Çünkü şeriatı gereğince bilen kimse bu mezhebin münafıklığı ve ikiyüzlülüğü caiz gördüğünü bilecektir. Yani mürceye göre ee, öyle anlaşılır. Kalpte kesin iman olmasa dahi dil ile La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi iman için yeterli gördüklerinden dolayı e, bir kimse kalbinde nifakı, küfrünü gizlese, zahirinde de e, İslam'ı isaretse e, bu caizdir anlamına gelir mürciyeye göre imanı bu şekilde tariflerinden dolayı böyle bir anlam çıkar. Evet. Münafığın sahih ve sağlam bir imana sahip olduğuna hüküm vermek ise kesinlikle batıl ve geçersiz olan bir görüştür. İmam Kurtub'in sözleri bu şekilde. Bu kelimenin gerektirdiği tüm şartları hem kalbiyle hem de diliyle kabullenmesi gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle bize bunu kabul edenlerin kurtulduklarını kendisi tarafından kurtarıldıklarını kaçınıp reddedenlerden de intikam alındığını şöyle bildiriyor. Zuhruf Suresi 23, 24 ve 25. ayetleri. İşte böyle senden önce de herhangi bir memlekete bir peygamber göndermiş olmayalım, mutlaka onun refah içerisinde şımarıp azan önde gelenleri, ileri gelenleri şöyle demişlerdir. Gerçek şu ki, biz atalarımızı bir ümmet, bir din üzerinde bulduk ve doğrusu biz onların izlerine, eserlerine uymuş kimseleriz. Peygamberlerden her biri de şöyle demiştir. Ben size atalarınızın üstünde bulunduğunuz şeyden daha doğru olanı getirmiş olsam da mı? Onlar da demişlerdir ki doğrusu biz kendisiyle gönderildiğiniz şeye karşı kafir olanlarız. inkar edenleriz. Böylece biz de onlardan intikam aldık diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse sen bir bakıver. Yalan sayanların sonu nasıl oldu? Burada bakın, e, inkar da bilerek bir inkar. Biz sizin getirdiğiniz şeyleri reddeden kimseleriz diyerek reddettiklerini açıkça ortaya koyuyor bu kafir grubu. Yani kitap ve sünnette geleni reddederiz diyen bir kimse nedir? İşte bu küfür sınıfıdır. Ama adam kitap ve sünneti kabul ediyor. Allah'ı ve peygamberini kabul ediyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle zaten bunu ifade ediyor. Fakat bir takım yanlışlıklar içerisinde. Doğruyu isabet ettirememiş. Bir takım zayıf hadise dayanmış veya bir takım tevle dayanmış. Alim kabul ettiği, önder kabul ettiği bir takım şahısların gerçekten ilim ehli dahi olsa hatalarına tabi olmuş. Ki e, müştehit hata da esse adından dolayı ona ecir vardır. İsabetinden dolayı hem iştihad ettiği için hem de isabet ettiği için iki ecir vardır buyuruluyor hadiste. Fakat bu toplum öylesine cahilleştirilmiştir ki hata eden müştehidin hatasına dahi uymakta da herhangi bir sakınca görmüyor. Yani hata da etse müştehid almıyor mu kardeşim diyor. Halbuki müştehit hatasından dolayı sevap almıyor. İştihadından dolayı bu yolda gösterdiği gayretten dolayı ecir alıyor. Yoksa hata etti diye ecir yoktur. Ne de olsa müştehit bir iman, hata etse, doğru da etse o haktır diyorlar bu sebepten ötürü. Dört mezhebin de haktır diyorlar bu sebepten ötürü. Hangisine uyarsan uy diyorlar. Ümmetimin itlafi rahmettir diyorlar. Halbuki rahmet ancak e, bu ümmete Musibet getirmiştir. Allah Azze ve Celle de e, ittifak edenleri övmüş, ihtilaf edenleri de kınamıştır. İhtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna diyor Hud suresi 119. 118-119. ayetlerinde. İhtilaf edip durmaktadırlar. İhtilaf edenler kimler? Kınanan kimseler. İlla men rahme rabbi. Ancak Rabbimin merhamet ettikleri, 118, ancak Allah'ın merhamet ettikleri, rahmet ettikleri bundan müstesnadır. Onlar ihtilaf etmezler yani. Bu ayetin açık ibaresinden e, ihtilafın ancak bir musibet getirdiğini e, anlıyoruz. İhtilaflar da iki kısımdır. Birisi hak apaçık ortaya çıkmış olmasına rağmen. İhtilaflarda devam etmek ki bu mutlak surette kınanmıştır. Bu, kimseyi, bu bir kimseyi ya küfre götürür ya sapıklığa götürür ya fıska götürür. Hak apaçık ortaya çıkmış olmasına rağmen ihtilaf etmek bir kimseyi ya fıska ya sapıklığa ya küfre götürür. Bunda da delil Nisa suresinin 115. ayetidir. Hak kendilerini apaçık belirmiş olmasına rağmen Allah'ın ve Resul'ün yolundan ayrı e, yüz çevirip Müminlerin yolundan ayrılan varacağı yer ateştir diyor. Müminlerin yolu ne? İttifak burada bakın. Allah ve Rasulü'nden gelende ittifak. Bir de kaçınılması imkansız gibi olan zaruri ihtilaflar vardır. Biz buna da rahmet demiyoruz. Bu zaruri ihtilaflar kaçınılmaz olduğu için artık bir mecburiyet dolayısıyla ortaya çıkan ihtilaflardır. Yani hal Hal yolunu bulamadığından ötürü. Bu ihtilaflarda artık Allah hükmedecektir. Böyle kaçınılmaz olan ihtilaflar. Mesela bir nasıl anlama. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey buyurmuş ama %100 olarak kast edilen şudur demeye ayrı bir delil ister o delili de bulamıyorsun. Burada ne var? Eğer eee bu ihtilaflar, amellerin ile ilgili bazı şeylerdense tenevuvat kabul edilir. Onu yapan, diğerini yapan arasında herhangi bir sapıklık veya yanlışa düşme söz konusu değildir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, muhtelif bir takım uygulamalar gibi. Mesela namazda ellerini göğsüne kadar kaldırması, omzuna kadar kaldırması, başına ve başının yukarısına kadar kaldırması ilgili rivayetler. Bunlar hepsi sayık olarak gelmiştir. Peygamber Aleyhisselatü bunları yapmıştır bu bir ihtilaf değil, buna tenevuvat denir. Ama içinden çıkılamayan hal yolu bulunmayan bir ihtilaf söz konusu olursa, misal veriyorum sadece, işte e, üç kuru bekleme zikredilir mesela. Üç kuru. Buradaki kuru kelimesi e, Arap dilinden, Arap dilinin e, ifade ettiği anlama göre Temizliğe de delalet eder, hayza da delalet eder. Yani hem hayz anlamına gelir hem temizlik anlamına gelir. Bunu ancak neyle giderebilirsin? Yani burada neyin kastedildiğini? Birisi temizlik anlamını tutar ona göre amel eder. Birisi e, hayz anlamını kasteder ona göre hareket eder iddet bekleme hususunda. Buradaki ihtilafı ne kaldırır ortadan? Ancak sarih bir nas kaldırır sarih bir nas gelir de Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan işte bu, bu ayette kastedilen kuru hayızdır veya bu ayette kastedilen kuru temizliktir diye bir nas gelir de buna rağmen bir insan itiraf ederse bakın işte o sapıklığa gider. Veya onun e, ya kalbindeki bir sapıklıktan ötürü ya küfründen ötürü Allah bilir artık. Ama mutlak surette böyle bir ihtilaf kınanmıştır. Diğeri ise nas olmayıp da İçinden çıkılamayan meseleler. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, beni Kurayza yurduna gönderdiği ekip örneğinde olduğu gibi. İkindi namazını beni Kurayza'ya varmadan kılmayın. Lafdın zahiri bu. İçlerinden bir grup diyor ki yolculuk hastanesinde ikindi vakti geliyor. Bir grup ikindi namazını kılmıyor. Kurayza'ya varmadıkça kılınmaz diyor. Peygamber Resulü selam böyle buyurdu diyor. Diğeri de diyor ki, hayır diyor. Peygamber Resulü selamın kastettiği şey o değil. Yani acele etmek bunu kastetmişti Peygamber Resulü selam bu yüzden böyle buyurdu diyor ve namazını orada kılıyor. Bunlar durum anlatıklarında Peygamber Resulü selam bir hüküm vermiyor. Sen haklıydın, sen haklıydın. Sen isabet ettin, sen isabet edemedin deyip de e, burada hüküm vermiyor. Bakın bu içinden çıkılamayan bir ihtilafa örnek. Ama bizi ilgilendiren bir yönü yok bunun. O yüzden Peygamber Resulatü yani yenileyen bir mesele olmadığından ötürü Peygamber Resulatü burada isabet edenle hata edeni beyan etmemiştir. Her ikisine de e, karşı çıkmamıştır. Peygamber Resulatü işte burada karşı çıkmaması şeriattan bir nas ile hareket eden bir kimsenin ki lafzın zahiri nedir? Kurayza'ya varmadan ilk namazını kılmayın. Mesela e, acizane benim ben böyle bir emre muhatap olsam Kurayza'ya varmadan kılmazdım. Lafzın zahiri buna da eder. Diğeri açıklama getiriyor. Ki sahabelerde nedir? Allah'ın ve Resulünün söylediklerini en iyi anlayan kimselerdir. O sahabelerden diğer bir grup ne diyor? Hayır kastedilen bu diyor. Ve orada namazını kılıyor. Ben o, o şekilde bir yorum yapmaktan çekinirdim açıkçası. O çünkü ayrı bir delil ister. Biz lafzın e, delaletlerinde zahirini esas almak zorundayız. Ta ki o zahir anlamdan ayrı bir manayı ortaya koyan başka bir delil olmadığı sürece. Ama burada Peygamber'in Resul vesselam ikisine de e, hatalı bulmamış. He, ikisine, de, e, i̇kisine de hata veya isabet ettiklerine dair bir beyanda bulunmamış. Çünkü ikisi de delil ile hareket ediyor. Belki birine tevil yapıyor diyebilirsin. Ama ilme dayalı bir şeyle. Peygamber Aleyhisselatü ashabı olması, onun dilini, onun zamanında, onun uygulamalarını en iyi bilen kimseler olmasa sebiyle onlar bunu yapıyor. Ben bunu yapamam bugün. Sahabe olsaydım... iki tarif iki fırkadan birisinde olurdum yani iki e, o görüş sahiplerinden birisinde olurdum mutlaka. Ha burada kınanan bir ihtilaf değil bakın buradaki. Kaçınılmaz olan bir ihtilaf var. Ama kınanan ihtilaf dediğimiz zaman yani e, böyle bir ihtilafa düştüğünde o ihtilaf sahiplerinin batıl yolda olduğunu gösteren şey Kesin bir açık bir delil, açık bir nas bulmasına rağmen ona aykırı hareket edilir. Mesela Allah ve Rasulünden açık bir beyan olmasına rağmen. Misal verelim. Zümer suresinin üçüncü ayetini zikrederiz. Sufi kesime Çünkü, veya şialara. Çünkü onlar Allah'tan gayrına ibadeti yönlendirirler. Dualarında Allah'tan başkasına seslenirler. Dersin ki onlara bak Zümer suresi 3. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle Mekke müşriklerini böyle böyle kınıyor. Onların yaptığının küfür olduğunu beyan ediyor. Allah'tan gayrı dostlar edinip onlara ibadet edenler derler ki biz bunlara, biz bunlara ibadet etmiyoruz ancak Allah'a yakınlaşmak istiyoruz derler diyor. Ayette bu apaçık kınanıyor. Şimdi böyle bir ayet karşısında sufi ne yapıyor veya şia? Sufiler diyor ki bu ayeti şeyhlerimiz daha iyi anlar. Bak kendisi bir açıklama getiremiyor. Halbuki o şeyhinin bildiğinden mesul değil kendisinin bildiğinden mesul. Sana ayet gelmiş sana ayet veya hadis nasıl ulaşmış bu şeriatın nasıl ulaşmış bilemiyorsun orada. Şeriat senin yaptığın şeyi açık olarak reddediyor. Orada diyorsun ki bunu ben bilmem ama Şeyh'im bilir. Şia diyor ki biz bilmeyiz ama imamlarımız kaybı bilebilir. Onlar masumdur diyor. Masumların açıklaması lazım bunu diyor. Sufilere göre de zaten Şeyhler ne pozisyondadır? Mahfuz kabul ederler. Şia masum der, tasavvufçular mahfuz derler. İkisi de aynı anlama delalet eder. Korunmuş demek. Yani hatadan günahtan korunmuş demek. Yani sen mutlaka yanlış yapabilirsin ama şeyhin mahfuzdur o yapmaz. Kur'an'ı anlayacaksa o daha doğru anlar diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bak Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile yanlış tesir edebilir haşa. Bunların böylesine bir anlayışında ama şeyh yanılmaz. Çünkü o mahfuzdur. dilin ucuyla da ne der? Peygamber de masumdur. İyi de peygamber... Yüzde yüz senin şeyhinin söylediğini zıttını söylüyor. Ne ne yapacaksın burada? Şeyhini kendine daha yakın gördüğü için ne yapıyor? Şeyhine yöneliyor. İşte bu Allah ve Rasulünden geleni reddedip ona muhalif başkalarının görüşünü almaktır. Böyle bir ihtiraf kişi küfre götürür. Rab edinmedir, Rab edinmedir işte bu. Küfre götüren boyutu bu şirk yani. Yani peygamber Kur'an'ı açıklamışsa onun buna bir yetkisi varsa benim şeyhimin de var. Peygamber onu böyle açıklamışsa benim şeyhim de böyle açıklayabilir demektir bunun açık manası. İşte şirk olması bundan ötürü. İşte Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın yetki vermediği şeyleri bana ortak koşlar demesi bundandır. Ayete bakın. Peygamber için ne der? Allah'ın izniyle kendisine itaat edilendir der. Yani peygamber aleyhissalatü vesselama Allah'ın izni olduğu için itaat edilir. Onun sözlerine, emirlerine. Yani böyle herkesin emrine, sözüne itaat edemezsin anlamı vardır bu ayette. Peygamber ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilendir. Bakın itaat lafzını ele aldığımız zaman Nisa suresindeki ayette de göreceğiniz gibi etiillahi ve eti urresul ve ulrem minkum diyor. Bak, itaat lafzını Allah azze ve celle hakkında mutlak kullanıyor. Allah'a mutlak surette itaat edeceksin. Acaba Allah'ın şu emri itaat edilmeye layık mıdır, değil midir diye bir şüpheye düşemezsin burada. Ve eti urresul. Peygambere de mutlak itaat emrediliyor. Ya peygamber bunu yanlış emretmiş olabilir mi? Böyle bir şüpheye kapılamazsın. İman eden de böyle bir şey olamaz. Ve ullemre minküm derken sizden olan emir sahiplerine de buna da itaat edin diyor. Fakat itaat emrini bunun hakkında mutlak kullanmıyor. Ve etiyu demiyor bakın tekrar. Mutlak değil çünkü. Eğer ulul emr yani alim, şeyhin, hocan, yöneticin, evde e, aile reisi, baba, kadının kocası, iş yerinde patronun. Bunlara itaat mutlak değil bakın. Allah'ın emrine ve Resulünün emrine uygunsa onlara itaate uygun bir itaatse itaat edildir. Bunun açık manası. Alimin görüşü Allah ve Resulünden gelene uygunsa alınır. Değilse alınmaz. Şeyhe Allah ve Resulünden gelene uygunsa itaat edilir. Yoksa itaat edilmez. Buradaki anlam budur. Ama şeyhler Buna razı olmuyorlar. Bunu yeterli görmüyorlar. Ne diyorlar? Gassal elindeki gibi teslim olacaksın. Kalben dahi itiraz etsen bir daha iflah olmazsın derler. Ee, müritlerine de işin başında, tarikatın başında ne işaret koşarlar? İtirazı terk etmek. İtirazı terk etmek güzel bir şey. Ama Allah'a ve Resulüne itirazı terk etmek olursa bu e, yerindedir. Bunun yanına bir de şehit attın mı işte bu ortak koşmadır. Niye Allah böyle bir yetki vermemiştir? Peygamberinden başka kimseye. Yani her söylediğine itaat edin diye bir yetki vermemiştir. Sadece peygamberine bunu veriyor. Gayb konusunda bakın Cin Suresinde, 27-28 ayetlerinde. Allah gaybını kimseye bildirmez ancak seçtiği Rasul ediyor. Bunlar ne yapıyor? İşte bizim e, imamlarımız da, şeyler, imamlarını katıyor buna, tasavuçlar da. Şeyhlerini katıyor. Bizim şehirlerimizde kaybı gaybı bilir diyor. Bak diyor Allah diyor seçtiği Resul'e gaybı bildiriyor. Demek ki başkalarına da gaybı bildirebiliyormuş diyor. İyi de orada peygamberi tahsis ediyor. Sen başkalarını nasıl sokturabilirsin oraya? Evet. Yunus suresinin devam edelim konuya. Yunus suresinin 103. ayetinde Sonra biz peygamberimiz ve iman edenleri böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız da bizim üzerimize bir haktır. Buyuruyor. Bir başka ayette Saffat suresinin 35-36. ayetlerinde Muhakkak onlara La ilahe illallah denir ve tevhide davet edilirse Yüz çevirip teklif edene büyüklük taslardı. Taslarlardı. Ve derlerdi ki biz ilahlarımıza ibadeti deli bir şair sözü için mi terk edeceğiz? Burada bakın şu ayet üzerinde e, dikkatli düşünelim. Tekrar edeyim ayeti. Muhakkak onlara la ilahe illallah demeleri teklif edilir. E, İza qeyle la ilahe illallah yestekbirun. Onlara la ilahe illallah denir ve tevhide davet edilirse yüz çevirirlerdi ve teklif edene büyüklük taslarlardı. Ve derlerdi ki biz ilahlarımıza ibadeti deli bir şair sözü için mi terk edeceğiz? Şimdi bakın az önce örneğini verdiğimiz işte şialara veya sufilere Allah ve Rasulünden bir nas zikrettiğimiz zaman ne yaparlar dedik? Şeyhlerine havale ederler, imamlarına havale ederler. Ne için? Seni layık görmediği için. Sen kimsin ki der. Böyle bir bakış açısının işte e, şu ayette de gördüğü gibi kınanmış bir tavır olduğunu görüyoruz. Gözümüzde hor gördüğümüz bir kimse dahi olsa hakkı getirdiği zaman ya sen kimsin ki deyip de o kişiden dolayı hakkı demez. Hak beğenmediğim bir kimse vasıtasıyla geliyor diye sen hakka düşmanlık edemezsin. İşte tasavvuçların yanlışlarından birisi budur. Eski müşriklerin düştüğü hataya düşüyorlar bu konuda dikkat edin. Yani bir kimse ayet ve hadisten bahsedecekse bizim inandığımız şehirlerimiz gibi havada uçmalı. Kalbi bilmeli şunu bunu yapabilmeli. Bu vasıflarda olmalı diye inanırlar. Tıpkı önceki müşrikler e, peygamberlerin daveti karşısında ne diyorlardı? Bize bir melek gönderilmeli değil miydi diyorlardı. Davetçinin bir melek gibi veya onların şeyhi, e, şeyh konumuna oturtup e, olmadık vasıflar e, yüklediği kimseler gibi olmasını beklemek müşriklerin adetlerindendir, cahiliye adetlerindendir, cahiliye özelliklerindendir. Cahiliye hastetlerindendir. Ama bir de şey var. Kim alim vardır diye herkes bilir. Kim alim vardır. Allah bilir kimse bilmez. Kim alim doğadır. Herkes bilir kendisi bilmez diyor. Olabilir. Yani e, burada buna aykırı hiçbir şey yok. Ya buna ayrı yok. Şimdi. E, yani bu sözü söyleyenlerde onlar. Cahiliye ehli. Bak cahiliye ehli. E, neyi bekliyor? Davetçinin mükemmel olmasını. Gözlerinde mükemmel olmasını bekliyorlar değil mi? O yüzden ne yapıyorlar? Şey, Şeyhler mükemmel mi? Aslında değil. Ama bunlar e, öyle olmadık vasıflar veriyorlar ki bunlara yollarını ne yapmak için? Pekiştirmek için, oturtmak için. Mesela hiçbir hayatta olan şeyhe ölmüş bir şeyh kadar tazim edilmez. Neden? Çünkü gözünün önünde. Ama ölmüş birisine çok şey uydurabilirsin. Uçuydu, uçuydu. Çok rahat uydurabilirsin. Abdülkadir Geylani hakkında ki e, en çok kendisinden keramet nakledilen Abdülkadir Geylani'dir. Allah rahmet eylesin. E, bunların bir kısmı haktır ama Abdülkadir Geylani'ye birçok kerameti zahir olmuştur diyerek, sadır olmuştur diyerek ne yapmışlar? Bir sürü olmadık şeyleri de ekleyip uydurmuşlar bunun arkasına. He, sen bu uydurma şeyleri reddettiğin zaman ne oluyor bunun adı? İşte kerameti inkar ediyor veya Abdülkadir Geylihan Hazretleri'ni inkar ediyor. Anlamında oluyor. Böyle değil işin aslı. Hakkı sana tebliğ eden kör birisi bile olsa, topal birisi bile olsa, fakir birisi bile olsa, zengin birisi bile olsa kesinlikle bu vasıflar hakkı kabul etmeye karşı bir e, engel teşkil etmemeli. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizin başınıza e, yılan başı gibi yılan baş yanmış yılan başı gibi zenci birisi dahi emir tayin edilirse dinleyin ve itaat edin diyor. Ama emire itaat hangi şartlarda? Allah ve Resulüne itaate uygun bir itaat emrettikleri zaman. Bu şartlarda itaat edebilirsin. Yoksa yok. Evet, ee, dördüncü şart olarak bu kelimenin delalet ettiği ve kapsamına almış olduğu tüm şeylere inanıp bunlara boyun eğmek ve buna münafi ve aykırı gelen her şeyi de terk etmektir. Yani la ilahe illallah sözünün e, ifade ettiği, delalet ettiği, gösterdiği bütün manaları kabul etmek, inanmak, boyun eğmek yani teslim olmak. Ve bunun reddettiği, buna aykırı olan, la ilahe illallah'a aykırı olan bütün her şeyi de terk etmektir. Zira Allah Azze ve Celle Zümer suresi 54. ayetinde Size azap gelmeden önce tevbe ederek Rabbinize dönün ve tevhid ve ihlas ile ona teslim olun buyurmuştur. Bu teslimiyet delili. Bir başka ayette Nisa suresinin 125. ayetinde içlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren yani teslim olan ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine, tevhid dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? <gülüyor> Burada da yine teslimiyet zikrediliyor. <gülüyor> Lokman suresinin 22. ayetinde Güzel ameller içinde, iyi ameller içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse Gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Bakın. Burada ne var? Allah'a yüzünü teslim etmek. Bu teslimiyette neyle oluyormuş? İyi davranışlarla. Salih amellerle. Yani amelde, e, bunun gereğiyle amelde bunun şartı. Burada en sağlam kulp. E fakat istemse kebil urvetil ayeti Rahman 22'deki en sağlam kulp ifadesi ile kastedilen la ilahe illallah sözüdür. Bunu nereden anlıyoruz? Peygamber Aleyhissalatu vesselam e, sizden herhangi biriniz heva ve arzularını benim getirdiğime tabi kılmadıkça mümin olamaz. teslim olmaz. Peygamber'e set vesam getirdiklerine teslim olmaz. Gerek kitaba gerek sünnete. Evet. Allah azze ve celle e, bir başka ayette Nisa 65'te ne diyor? Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden İçlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. İşte bu az önce söylediğimiz hadisin içeriğini bu ayette ne yapıyor? Ispatlıyor. Şu, şu hadisteki içerik bu ayette ispatlanıyor. Şimdi bakın. Aralarında çıkan anlaşmazlık diğer ayette nasıl fe intenazu tun fi şeyin. Burada <gülüyor> fima şecere beynehu. <gülüyor> fima şecere şecere aralarında çıkan bir anlaşmazlık. Şecer kelimesi ağaç demektir kök olarak şecere kelimesi. Fima şecere bu fiil olarak zikredildiğinde aralarında dallanıp budaklanan adeta bir husumet, bir kavga, bir tartışma. Bunların hepsi buna dahil oluyor. Diğer ayette Nisa el fe entenazetun fi şeyin feruttuhu ila ve Rasul. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, niza ederseniz bunun hal yolu onu Allah'a ve Resul'üne döndürmektir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız hal yolu budur. Başka bir yolu yok diyor. Burada da ne diyor? Böyle bir anlaşmazlık halinde Allah ve Resulü hakem kılıp seni hakem kılıp diyor burada. Resulü hakem kılacaksın ve sonra da verdiği hükümden ne yapacaksın? Hiçbir sıkıntı duymaksızın teslim olacaksın. İşte iman bu. İman buna aykırı hareket etmekte imana zıt hareket etmek. İmana tenakuz aykırı hareket etmektir. Bakın burada ne var? Şu Nisa 59'da şu Nisa 65. ayetini bir araya getirdiğimizde bazılar diyor ki şimdi işte eee feyn tenazaltun fi şeyin feruttu ve rasul. Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Burada diyor kıyasa delil vardır diyor. Zannediyor ki burada Allah'a ve Resulüne döndürmek işte bir şey bir mesele çıktı Allah'tan ve rasulden gelenlerle kıyaslayın Allah'a döndürmek Allah'ın kitabına rasule döndürmek Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine demektir burada doğru buraya kadar doğru ama kıyas buradan nereden çıkıyor buradaki Arapça arasındaki ibarede ferud buhu illallahi ve rasul diyor reddetmek ne demektir geri çevirmek demektir Reddetmek. Mesela selam, selamun aleyküm, selam vermek bu şekilde nedir? Selamdır. Ve reddehu, bunun reddi, ona cevap verdi, onu reddetti. Burada reddet dilenir ne olur? Ona cevap verdi anlamındadır. Buradaki reddetmek selamla aynıyla ile mukabele etti, cevap verdi demektir. Burada Allah ve Resulünden gelene reddedin demek. Onlara cevap verin, onlara icabet edin. Ve reddetme çıkan bir şeyi geri döndürmek, iade etmektir. Tam karşılığı iade etmektir reddetmenin. Burada iadeden şunu anlayabiliriz bakın. Şimdi biz 1400 sene geçmiş aradan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kitap ve sünnet dışında bu dine neler girmiş? Ee, sünnetten olmayan dinden olmayan pek çok şey girmiş değil mi? Dinin işte bu dini reddedeceksin aslında. Vücu ettireceksin. Aslına döndüreceksin. İşte buradaki emirden biz bunu anlamak durumundayız. Aslına döndüreceksin. Şimdi şu ayete gelelim. Nisa 9'da o bahsettiğimiz ayet. Nisa 65'te 6 ayet sonrasında, 5 ayet sonrasında, 10 ayet sonrasında ne diyor? Ee, 6 ayet sonrasında seni hakem kılıp verdiğin hükümden İşlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın diyor. Ona teslim olmadıkça emanetmiş olmazlar. Şimdi herhangi bir mesele ortaya çıktığında onu Allah'a ve Resulüne döndürmek, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine döndürmektir dedik. Bunu burada biz Allah Resulü'nü hakem kılmak zorundayız. Yani ayeti dahi anlamada ne zorundayız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği şekilde anlamak zorundayız. Allah ve Resulü'nden gelenleri Sahabenin yolundan, onların menhecinden çıkmadan değerlendirmek zorundayız. Bir kimse kitap ve sünnet diyebilir ama bir sürü bidat fırkalar bidatlerin içerisinde olabilir değil mi? Neden? Çünkü sahabenin menhecinden kaymıştır. Sahabeler o kitap ve sünneti nasıl anlamışsa biz o şekilde ele almak zorundayız. Sahabe derken bütün sahabeler burada umum. Yoksa tek tek ferdi bir takım... Uygulamalar değil. Neden böyle diyoruz? Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Bakara 137'de Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar diyor. Daha pek çok ayette sahabeleri övmüştür. Yani sahabeler bu övülmüş olmaları sebebiyle Kur'an'ı ve sünneti en güzel anlamışlar ve bu güzel anlayışları, uygulamaları Allah ve Resul tarafından temize çekilmiştir. Garanti edilmiştir. Onlar doğru yoldadır diyerek. Bir başka ayette siz insanlar arasından çıkarmış en hayırlı ümmet oldunuz diyor. Neden? Haddi vasatı muhafaza ettiniz. Sırat-ı Mustakim'den ayrılmadınız. İşte sahabeler kendilerinden sonrakilere bir örnektir. Umum manada. Ferdi Uğulmaları bundan. Çünkü ferdi bir takım hataları sadır olabiliyordu sahabelerden. Bunlar örnek değildir bize. Onlarda bile bir örneklik şeyi vardır. İhtilaflarda nasıl hareket ettikleri, birbirlerine düşman olmadıkları, Allah için sevmenin, Allah için düşmanlığın ne şekilde gerçekleştiğini görebilmemiz için orada da ibretler vardır bizim için ama meseleyle ilgili konuda sahabeler genel olarak onların menheçleri bizim için de menheç olmak zorundadır. Bugün sapan her fırka mutlaka sahabelere muhalefet eden fırkalardır. Allah'ın isimlerinde sapan, isim sıfat tevhinde sapanlar da, ibadette, uluhiyette sapanlar da, rububiyette sapanlar da, haricisi de, mutezilesi de, mürciyesi de hep sahabenin yolundan ayrılmışlar. Farklı anlayışlara saptıkları için, akıllarını güzel buldukları için, anlayışlarını güzel buldukları için, yorumlarını güzel buldukları için ne yapmışlar? Bunlara mail etmişler, kalpleri Haklı yoldan bu sebeple kaymıştır. Halbuki Resulü hakem kılıp onun verdiği hükme tam teslimiyet isteniyor. Bakın bir şeyin hükmü hani e, kıyasla ilintiledik bir de az önce. Bir mesele çıkıyor önümüze Allah'ın kitabına arz ediyoruz. Peygamberi Esra'nın sünnetine arz ediyoruz ama kıyas için değildir bu. Ne için? Bu kitap ve sünnette var mı? Bunun hükmü nedir diye. Delil için. Ha, delil için. Delil, bakın, delil kitap ve sünnettir. Bir de delaletün nas denilen bir şey vardır. Bazıları işte bunu kıyas zannediyor. Delaletün nas diye ifade edilen şey, nas'ın delalet ettiği şey demek. Nas'ın gösterdiği mana. Mesela e, Peygamberi esetvesam umumi olarak sarhoşluk veren her şey yasaklamıştır. Sarhoşluk veren her şeyin Zerresi dahi azı da çoğu da haramdır diye. Bakın bu umum delilidir. Burada Nass'ın delaletine bakarsın. Tek tek işte cin mi, vodka mı, rakı mı, şu mu, bu mu diye bunların de, detaylarına girmeye hiç gerek yok. Sarhoş veren her şey haramdır. Bakın burada illetin haram kılınması var. Zarar veren. Zarar vermek de zarara uğratmak da yoktur diyor hadiste. Zarar illetinden dolayı ne olur? Haram kılınır. Hangi zarar, hangi boyutta işte haramla götürür, hangi boyutta götürmez bunlar neydir? İşte ilmehli bunu araştırırlar. Mutlak manada bir şey zararlıysa, mesela bıçağı ben Mustafa abinin karnına düşsem, bu zarar vermeyebilir mi? Verir. İşte bu haramdır. Aynı şekilde, bunu sadece maddi olarak düşünmeyin. Ben Mustafa abi burada yokken, onun hakkında onun e, aleyhinde bir şeyler söylediğim zaman bu bir zarar mı? Hem de daha kötü yasaklanıyor bakın bu. Kıybet. Kıybet ribanın en düşüğüdür diyor. Faizin şey en kötüsüdür diyor. En kötü faiz kıybettir diyor. Namus insanların ırzı namusu hakkında ileri geri konuşmak. Bu nasıl faizle alakalandırılır? Çünkü sen bununla başkasını karalayarak kendini üst tarafa çıkarmaya çalışıyorsun. Haksız kazanç elde ediyorsun yani. Ribanın en kötüsü kıybettir. Hadiste böyle buyuruluyor. Bunun da diyor, faizin de diyor en düşüğü, yani en e, ehveni, en hafifi kişinin anasıyla 30 defa zina etmesi gibidir diyor. Düşünebiliyor musunuz? Hem maddi anlamda faiz hem insanların ırzına dil uzatmak, aleyhinde konuşmak gibi şeyler. Bakın bunlar insan hayatında çoğu zaman gafletle dilinden çıkıveren şeylerdir. İftira edersen bu daha kötü. Onda olmayan bir şeyi söylersen bu daha kötü. Onda olanı söylediğinden bahsediyoruz biz. Eğer Mustafa abi buradayken söylediğimde onun güceneceği, darılacağı, ağırına gidecek bir şeyi... O yokken söylersem ben işte bunun adı gıybettir. Bunun bazı istisnaları olur. Mesela Mustafa abi dolandırıcının biridir. Huzeyfe'yle de bir ticaret yapacaktır. Benim Huzeyfe'yi uyarmam burada vacip oluyor. Huzeyfe aman dikkat et. Bakın bu bundan istisna olan durumlar. Böyle bir amaç olmaksızın ha sırf işte Mustafa abi de böyle bir şey var diyelim. Böyle bir özellik var diye. Onun her türlü gıbetini caiz göremezsin. Zaten fasın biri deyip birisine. Yani adam günahkardır. O günahı başkalarına zararı bulaşan mahiyette ise ancak o günahından dolayı yani zararın önüne geçmek için uyarabilirsin. Bu gıybet değildir. Yoksa bir kimse nasılsa günah işliyor diye onun her türlü kötülüğünü sahip dökemez. Bilakis Müslüman örtücü olmak zorundadır. Kim dünyada bir kardeşinin avretini, ayıbını ortaya dökerse Allah da ahirette onun ayıbını ortaya döker. Belki de dünyada döker. Allah da onun e, ayıbını ortaya döker diyor. Bilakis Müslüman kusur dahi görse ne yapacak? Örtmek zorundadır. Hatta e, had gerektiren suçlarda bile Peygamber Aset vesam e, hüküm verme konumda olanlara ne diyor? Mümkün mertebe şüphelerle hadleri bertaraf ediniz diyor. Yani yani diyelim bir hırsızlık haddi, bir zina haddi ama gerçekten o hırsızlık gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi diye ufacıcık bir şüphe var. Ama büyük ihtimal onun hırsız olduğunu gösteriyor. Çok kuvvetli deliller var. Gösteriyor ki o adam hırsız. Fakat bir şüphede var ki ya o olmayabilir. İşte bu şüpheyi ele alın, ortaya koyun. Bu şüpheden dolayı o had cezasını uygulamayın diyor Peygamber Başka bir yerde başka bir mevzuyla ilgili olarak Peygamber diyor ki hakime hükmedecek kimseye bir meseleyi arz etmeden önce halletmeye bakın. Kendisine bir mesele şikayet edilmişti sonra vazgeçtiler. Artık diyor hakime bana arz edildikten sonra geri dönemezsiniz diyor. Bunu dönmeden halledecektiniz. Yani bana bu mesele getirilmeden önce halledecektiniz diyor. Demek ki Müslümanların hak gerektiren suçlarda bile illaki kadıya meseleyi şikayet edip arz edip cezasını uygulatmaları gibi e, mecburiyet yok. Ama bunların uygulanması gereklidir ayrı mesele. Hakime aksettikten sonra mesele cezası uygulanmak zorundadır. Buradaki e, dikkat edeceğimiz nokta bizim e, başkaları hakkında konuşurken neyi kastediyor? Mesela e, muaddisler cerh ve tadil diye bir ilim ortaya koymuşlardır. Ravileri tek tek değerlendirmişler. Demişler ki mesela Ali bin Medini başta olmak üzere babası hakkında bile ne yapmış? Şahitlikte bulunmuş. Bundan hadis alınmaz demiş. Kendi babası hakkında. Babasını hiç mi sevmiyordu bu? Ondan değil. Allah'ın dinini ön plana almak, Allah'ın dinini korumak adına kendi babalarını bile ne yapabilmişler? Cerh edebilmişlerdir. İşte e, Muaviye radıyallahu anh'ın nikahlamak istediği Hint meselesinde Peygamberi ve sana geliyorlar. Şey geliyor. E, Hint bin Ebu Sıfyan. E, i̇şte Ebu Cehim diye birisiyle bir başkası e, talip oluyor buna. Ey Allah'ın Resulü hangisine varayım diyor. Birinden için işte Muaviye Cimri'dir diyor. Ebu Cehim de sopasını e, omzundan indirmez diyor Peygamber hisset Zahirinde ne var burada? Gıybet var. Ama kadın evlenme pozisyonunda. Oradaki evliliklerini ilgilendirecek kusuru ne yapıyor? Söylemek zorunda olduğundan dolayı Peygamber hisset bunu iletiyor. İşte bu gıybet değil. Ama bunu rastgele işte muaviye cimridir diye herkese yaymak ne olur? İşte bu kıybet olur. İşte Ebu Cehim sırtından sopayı indirmez deyip, herkese yayıp bunu onu kötülemek amacıyla söyleyen ne yapmış olur? Allah'ın haramlarından birini işlemiş olur. Ama bir maslahatın... E, Kazanılması, bir zararın def edilmesi için bazı şeyleri e, söylemek de hukukun gereğidir. Karşılıklı hakların gereğidir. E, verdiğimiz örnekler bunu ifade etmek için. Evet, i̇bn Kesir Rahimeullah bu Nisa suresinin 65. ayetinde şöyle tefsir ediyor. Allah Azze ve Celle yüce zatına yemin ederek bütün işlerinde kişi Allah Resulü'nün hakem tayin etmediği müddetçe iman etmiş olamayacağını çünkü o peygamberin vermiş olduğu hükmün ister gizli ister açık olsun her zaman bağlanılması gereken bir farz ve hak olduğunu kimsenin böyle bir hakka ve farza uymamazlık etmemesi gerektiğini bildiriyor ve şöyle buyuruyor. Sonra da verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. İfadeye dikkat edin. Bunu sadece yöneticilere hasredip yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek sadece sanki yöneticilerin vazifesiymiş gibi. Ele alıp onları tekfir etmek ve onları tekfir etmeyenleri de tekfir etmek yolundan ele alanlar bu ayeti dikkatli okumalıdırlar. Çünkü bu her ferdin tek tek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı meselelerinde aralarında çıkan anlaşmazlıklarda hakem tayin edip ve böyle bir mesele, bir anlaşmazlık gibi bir durum olmasa dahi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hayatına hakem kılması, onun hükümleriyle kendi hayatına hükmetmesi gerektiğini aksi takdirde iman etmiş olmayacağını. Ayet ifade ediyor. Bu sadece yöneticilerle ilgili değil. Allah'ın nedirdiğiyle hükmetmemek de sadece yöneticilerle ilgili bir mesele değil. E, bütün e, İslam ehlini, inandığını söyleyen herkesi ilgilendiren bir şeydir bu. Evet, ee, yani seni hakem olarak tayin ettikleri zaman sana kesinlikle ve iştenlikle iman ve itaat ederler. Hakemlik yaptığın konuda hiçbir zaman kendi nefislerine bir sıkıntı da duymayacaklardır. O hükmü açık ya da kapalı olsun eleştirmeyeceklerdir. Herhangi bir engel ve savunmaya başvurmaksızın tam bir teslimiyetle verdiğin hükmü kabullenip teslim olacaklardır. Nitekim hadiste şöyle vardı olmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Sizden herhangi biriniz benim getirdiğime heva ve isteklerini uydurmadıkça, tabi kılmadıkça Müslüman, estağfurullah mümin olamaz. Evet, içine yalan girmeyen, içinde yalan barındırmayan, e, saf, katıksız bir sıdk, doğruluk, diğer bir şart. Bu La İlahe illallah kelimesinde. Eee... Bu şarta göre tevhid kelimesini iştenlikle kalbinden söyleyecek. Kalbinin söylediği ile dilinin ifade ettiği arasında mutlak bir surette kesin uyum olacak. Ee, nitekim Allah Azze ve Celle Ankebut Suresi'nin ilk üç ayetinde Elif, la, Mim, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle vereceklerini mi zannettiler? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. İşte e, bu ayet ve buna benzer ayetlerde zaten kişinin kelime-i şahadet söylemekle işin bitmediğini, bilakis bu kelime-i şahadetin gereklerini hayatının boyunca geçtiği her imtihanda ortaya koyması gerektiğini, zengin olduğu zaman da zengine düşen neyse onu yerine getirerek, fakir olduğu zaman da fakire düşen neyse onu yerine getirerek. Darlaştığı zaman, bir darlık anına girdiği zaman yine La İlahe İllallah'ın gereğiyle amel ederek, bolluğa kavuştuğu zaman yine bu tevhidin gereklerinden şaşmayarak, korku anında Allah'tan başkalarının korkusunu Allah'ın korkusunun önüne geçirmeyerek, sevgi anında, muhabbet anında Allah'tan başkalarına sevgi sebebiyle Allah'a itaati terk etmeyerek, Allah'a isyanı kendini sevk etmeyerek, Bunları işte im bu imtihan süresince hayatı boyunca ortaya koymakla mükellef. İşte sıdk, e, la ilahe illallah kelimesinin söylemedeki sadakat, doğrulukta buradan ileri gelir. Bir kimse bu kelimeyi söylediğinde kalbinden sadık ise işte bütün bu müptelalarda, imtihanlarda e, gereken neyse onu yerine getirmek durumunda. Diğer bir ayette Bakara 8-9-10. ayetlerinde İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Onlar kendi akıllarınca güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında da değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırmıştır. Söylemekte oldukları yalan sebebiyle onlar için elim, can yakıcı bir azap vardır. Evet, Muaz bin Cebel radiyallahu anh'den gelen Sayıhan'da Buhar ve Müslüm'de gelen rivayette herhangi bir kimse Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de gerçekten Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna tüm kalbi doğruluğuyla kalbinin sadakatiyle söyleyip şahitlik ederse Allah ona cennet ateşini haram kılar. Bakın tabii başından beri La ilahe illallah diyen cennete gider ifadesinin nasıl e, böyle bir takım şartlarla ...birlikte zikredildiğini görüyoruz. Bir, bir öncekinde ne diyorduk? Bilerek şahitlik ederse, kalbinden bilerek şahitlik ederse... ...burada da kalbinden doğrulukla, sadakatle şahitlik ederse deniliyor. Evet, bunlar hep e, La İlahe İllallah'ın şartları. İbn-i Kayyumrahimullah şöyle diyor... ...La İlahe illallah kelimesini tasdik edip doğrulamak demek... ...tasdik etmek demek... Onun yükümlü kıldığı tüm hakları gereğince kavrayıp yerine getirmektir ki işte bu da İslam şeriatı demektir. Kısaca İslam şeriatı bu tevhid kelimesinin etraflı bir şekilde ortaya konması demektir. Onun tüm haberlerini tasdik edip doğrulamak, bütün emirlerine bağlanıp yerine getirmek, aynı zamanda tüm yasaklarından da kesinlikle uzak durmaktır. Gerçekte bunu tasdik edip doğrulayan kimse o kelimenin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getiren kimse demektir. Yani daha önce iman baltlarında zaten bunu ne yapmıştık? İşte demiştik, tasdik sadece dilin ifadesi değil, azalarla bazen azalara düşen yönü vardır bunun. Demiştik. Mesela işte bu odaya gelip de doğru sözlü birisinin yan tarafta yangın çıktığını haber vermesi evet sen doğru söylüyorsun demekle bizi kurtarmayacaktır. Örneğini vermiştik. İlla ki o yangından kendini kurtarmak için, ateşten kendini kurtarmak için harekete geçmesi gerekiyor. Ya kaçmak suretiyle ya ateşi söndürme kabiliyeti varsa e, bu yolda çalışmak. Yani o ki o kimseyi doğruladığını ameliyle ortaya koyması gibi Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın da bize cenneti müjdelemesine iman eden, cenneti ümid eden, cehennemle korkutmasından da cehennemden sakınan, bunlara iman eden ne yapar? Cenneti kazanmak için... Cennetten de korunmak için mutlaka bir takım amelleri ortaya koyması gerekir. Evet. Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hakimin müstecekleri yuvayet ettiği bir hadiste Zehebi'de sahih demiştir bu hadise. E, şöyle buyurmuştur. Benim şefaatim Allah'tan başka ilah olmadığına la ilahe illallah kelimesine şehadet eden ve bunu samimiyetle yerine getiren içindir. Böylesi kalbinin inandığını diliyle söyler, dilinin söylediğine kalbi de kani olur. Şefaat kim içinmiş? La ilahe illallah kelimesine şahadet eden ve bunu samimiyetle yerine getiren kimse içindir diyor. Evet İbn-i Recebel hambeli Allah rahmet eylesin diyor ki, Diliyle la ilahe illallah deyip sonra da şeytana itaat eden, Heva ve istekleriyle Allah'a isyan edip muhalefette bulunan kimse onun fiili yani yaptıkları, söylediklerini yalanlamış olan kimsedir. Böylece bu kimse masiyeti ve isyan oranında şeytana ve isteklerine boyun eğmesi nispetinde tevhidinin kemalini eksiltmiş kimse demektir. Nitekim Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kasaseli de Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapık kim olabilir? Demek ki Uyduğun şey mutlaka delil olmalı. Allah ve nebisinden gelen bir delil üzere hareket etmek zorundasın yoksa ile hareket etmiş olursun. Hevâ ile hareket edeninde de daha sapık kimse yoktur. Allah'tan bir yol gösterici e, hüdem min Allah Allah'tan ve Resulünden gelenlerdir. Sa'd suresinin 26. ayetinde de heva ve hevese uyma sonra bu seni Allah yolundan saptırır buyrulmuştur Altıncı şart ihlas yani samimiyet. Bir kişinin tüm şirk şaibelerinden ve kötülüklerinden arınmak suretiyle salih ve iyi bir niyetle amelini ve işini temizlemesi, arıtması, temize çıkarmasıdır. Dümer suresinin üçüncü ayetinde buluyor ki uyanık olun şüphe ve şirkten halis arınmış olan din yalnız Allah'ındır. Yalnızca Allah'a has kılınandır yani. Diğer bir ayet, Beyine suresi 5. ayeti. Halbuki onlar onun dininde ihlas sahipleri ve hanifler, batın inanç ve itikatlar terk edip İslam'a bağlananlar olarak Allah'a ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekatı vermelerinden bunlardan başkasıyla emrolunmamışlardır. Bütün ilahi kitapların indirdiği dosdoğru din işte budur Buyuruluyor. Ebu Hürere'den gelen hadiste Peygamber ve sellem Kalbinden veya ruhundan içtenlikle la ilahe illallah diyen kimseler benim şefaatim sayesinde insanlar içerisinde en mutlu olan kimselerdir. Yani şefaatimde en mutlu olacak kimseler kalplerinin özünden la ilahe illallah sözünü söyleyenlerdir buyuruluyor. Utban bin Malik radıyallahu anh gelen rivayette Müslim rivayet ediyor. Kim la ilahe illallah diyerek bununla sadece Allah rızasını isterse, dilerse kesin olarak Allah ona Cennem ateşini haram kılar. Evet, Nesay'da Amelül Yevme Vel -leyle isimli eserinde sahabeden iki kimsenin Peygamberin Aleyhisselatü şöyle bir hadis rivayet ettiğini zikrediyor. Kim kalbinden iştenlik ve ihlas ile La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir derse ve bu dediğini dili ile doğrularsa Allah Azze ve Celle bu kelimeye gök kapısını öyle bir açar ki Yeryüzü halkından herhangi bir kimse bu kelimeyi ihlaslı olarak söyleyen kimseye Allah nazar eder rahmetiyle ve şöyledir. Allah'ın kendisine rahmet nazarıyla baktığı kimseye Allah'ın o kimsenin arzusunu vermesi bir haktır, bir vaciptir. Bunu İbni Recep İhlas isimli risalesinde, Kelimetül İhlas isimli risalesinde rivayet eder. Evet, hadis sahihtir. Fulayl bin İyaz Rahimullah da şöyle demiş. Şayet kişinin ameli halis olup doğru olmazsa kabul olmaz. Eğer doğru olup ihlaslı olmazsa yine kabul olmaz. Ancak hem doğru ve hem ihlaslı olmaz halinde makbuldür. Halis demek, yapılan amelin sırf Allah rızası için yapılmış olması demektir. Doğru demek ise, doğru amel ile kastedilen ise yapılan amelin sünnete uygun olması demektir. Yani Demek ki amel Allah'a has kılındığı gibi Peygamber ve Samın sünnetine de uygun bir delile dayalı yapılmak zorundadır. Evet Zümer Suresi 29. ayetinde Allah çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu bir adam ile bir köle ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Buyuruyor. Yani bir köle düşünün. Onun üzerinde bir sürü ortaklıklar söz sahibi. Bir de sadece bir sahibi olan köleyi e, misal verir Allah diyor. Bakın ne kadar güzel bir örnek bu. Sümer Suresi 29. Evet. E, Seyyid Kutup şöyle demiş tefsirinde bu ayetle ilgili olarak. Bu öyle bir örnek ki Allah Azze ve Celle tevhid sahibi kul ile müşrik olan kulun halini böylece göstermiş olmaktadır. Öyle bir kölelik durumu ki bir tek kölenin sahibi birkaç kişidir ve bunlar ortaklıklar sebebiyle birbirleriyle çekişip durmaktadırlar. O köle onlar arasında tevzi olunmuş, her bir ortağının onun üzerinde bir bakıma yönetme hakkı vardır. Her bir sahibinin onun üzerinde yükümlülükleri bulunmaktadır. Böylece köle bunlar arasında şaşkın bir haldedir. Allah'ın Resulü ile beraber başka kendine yönetecek şeyhler, imamlar edinenler gibi. Adam bu bakımdan bir çizgide duramamaktadır. Hangisinin emin yerine getireceğini bilmiyordur ve şaşkınlık içerisindedir. Ama diğer taraftan bir köle düşünün, bir tek efendisi vardı. Köle efendisinin kendisinden ne istediğini bilmektedir. Bu bakımdan kendisini onun istekleriyle sorumlu bulundurmaktadır. Bunun içinde de müsterihtir, rahattır, içi gönlü rahattır. Kesin bir çizgide açık bir yoldadır. İşte bu ikisi hiçbir zaman eşit olabilirler mi? Hayır. Çünkü bir tek efendiye bağlı bulunan ve ona boyun eğen kimse bu bakımdan işini en iyi şekilde bilmekle rahat bir çizgidedir. Bu çizgi üzere nimetlenir. Bu itibarla yapacağı hizmette tüm gücünü ve hizmetini tek amaca teksif ederek yoğunlaştırmış olur. Gittiği yolda açıktır. İşte birçok ortaklar edinen, Allah'a ortaklar edinen hal, kimsenin hali de bunun tam zıttınadır. Evet esas amaç Şeyh Kasımî'nin tefsirinde mehasim Tevil isimli e, eserinde açıkladığına göre şöyle diyor. Esas amaç yöneliş tevhidinde yani bir teklikte mabudun kendisine ibadet edilenin tevhidi yani tekliğidir. Tüm ayrılıkları söküp atmaktır. Nitekim Yusuf suresi 39. ayetinde darmadağınık birçok düzme tanrılar mı hayırlıdır? Yoksa zat ve sıfatında hepsine ve her şeye galip ve kahhar olan bir tek Allah mı? Evet aslında İslam gerçek anlamda ve tam manasıyla bir tek olan Allah'a teslimiyet. Allah'tan başkasına gönül bağlamayı ise terk etmeyi gerektirir. İşte bu gerçek manada la ilahe illallah kelimesinin anlamıdır. Bir kimse hem Allah'a hem de başkalarına teslim olmuşsa o kimse müşriktir. Kaldı ki Allah Azze ve Celle kendisine şirk yani ortak koşanları hiçbir zaman bağışlamaz. Bu bakımdan kim Allah'a teslim olmaz ve kibirlilik ya da büyüklük gösterirse Allah'a ibadetten ve ona kulluktan uzak durursa, bundan yüksünürse işte bunlar hakkında Mü'min Suresi 60. ayında şöyle buyurulur. Doğrusu benim ibadetimden yüz çevirerek büyüklük taslayanlar yakında hor ve zelil olarak cehenneme gireceklerdir. Allah selamet versin. Ebu Said Hoca şöyle bir ifade ile bunu özetlemiş. Diyor ki bir tek ilaha kulluktan yüksünen bir tek ilaha kulluk etmek kendisine ağır gelen kimse birden çok ilaha kul olmak mecburiyetinde kalır. Yersin olacak, yersin olacak. Yani. Evet. Bu kelimeye karşı olan muhabbeti ve sevgisi aynı zamanda bu kelimenin gerektirdiği ve delalet ettiği tüm şeyleri sevmesi ve ileri göstermesi gerekir. Aynı zamanda bu kelimeyi söyleyip gereğince amel edenleri yani tevhid ehlini ve bu kelime ile çelişki içinde olanlara da buz edecektir. Tevhid ehlini sevecek bu kelimeye çelişki üzere hareket edenlere buz etmekle mükelleftir. Allah Azze ve Celle Bakara 165'te ne buyuruyordu? Geçen hafta da gördük. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasına Allah'a eş edinen kimseler de vardır. Onları Allah'ı sever gibi severler. Onlara Allah'a itaat eder gibi itaat ederler. İman edenlerin Allah'a sevgisi ise her şeyden çok daha sağlam ve sarsılmazdır. Daha şiddetlidir. Diğer bir ayette Maide 54'te Ey iman edenler! içinizden kim Resulullah'ın irtialinden sonra dininden dönerse Allah-u Teala müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli, kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir topluluk getirir ki, Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Buyuruyor. Evet. Müslim ve Buhari'nin rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her kimde üç şey bulunursa, bu üç şey sayesinde imanın hazzına erişmiş olur. Allah ve Rasulünün kişi için her şeyden daha sevgili olması. Bir kişiyi sevmek, severken sadece Allah rızasını göstererek sevmesi, Allah Azze ve Celle kendisini kurtardıktan sonra tekrar küfre dönüp girmekten cehennem ateşine atılırmışçasına kaçınması. Bundan nefret etmesi, ikrah etmesi, istememesi. Evet Allah ve Rasulünün Kişi için her şeyden daha sevgili olmaz. Bu işte imanın gereklerinden birisi. Kulun Rabbini sevdiğine dair beklentisi kendi heva ve arzusuna uymasa dahi Allah'ın sevgisini ve isteklerini ön planda tutmak heva ve isteği ona yönelse de yani arzu etse dahi Rabbim buz edip kızdığı şeylere buz etmek. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek bunu gerektiriyor. Allah ve Resulüne sevgi ve dostluk besleyenlere karşı sevgi ve dostluk besleyerek onların velayetini tanımak. Allah'a karşı düşmanlık ve kim besleyenlere, peygambere tabi olanlara, kim ve düşmanlık güdenlere karşı düşmanlık ve kim beslemek. Allah Resulüne kesinlikle uymak, onun yolundan ve izinden gitmek ve onun getirmiş olduğu hidayeti ve doğru yolu kabullenmek. Evet, sevginin şartı hiçbir isteğine kalkışmaksızın sevdiğin kimsenin sevgisine uygun olarak davranmaktır. Seven sevdiğine itaat edendir diye atasözü haline gelmiş bir söz vardır. Şayet sen kendisine karşı sevgi iddiasında bulunduğun varlığa karşı sevgiye aykırı bir şey yapıyorsan bu takdirde iftiracısın, yalancısın. Sen ki sevgilinin düşmanlarını sevmektesin. Kalkıp bir sevgiden söz etmektesin. Böyle bir şey imkan dahilinde değildir. Aynı zamanda sen düşmanlığını onun sevdikleriyle çarpışarak geçiriyorsun. Yani düşün ki Allah'a sevdiğini iddia eden bir kimse Allah'ın sevdiklerine karşı düşmanlık ederse ne yapmış olur? Bu sevgisinde sadık değildir. Kalp ve erkan huzuruyla birlikte. Tevhidi muhabbetin dışında bir ibadet yoktur. Biz Müslüman olduğunu iddia eden öyle bir fırkanın apaçık şirk işlediklerini görmüşüzdür. Bütün bunları ona ortaklar koşmakta ve vehimde bulunmaktadırlar. Aynı zamanda bütün bunları ona onunla eş tutmaktadırlar sevgide. Halbuki e, sultan bu değildir. Bu e, nazım şeklindeki bir ifadenin tervimesi olduğunda ee, İbn-i Kayyim el Cevziye Rahimallah'ın Nuniye isimli nazmından e, tercümeydi bu son cümleleri. Yani sevgi, e, Allah Azze ve Celle'ye olan sevgi, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah ve Resulüne sevgi besleyenleri Allah için sevmek. Yani bu sevginin gereklerini yerine getirmeleri halinde. Yoksa fasıkları fısk fiilinden, bidat ehlinin bidatlerinden, küfür ehlinin küfürlerinden bu etmekle mükellefiz. Bu da ne için? Allah için buz etmek oluyor. Allah için sevmek, Allah için buz etmek. Sana çokça iyilikleri bulunmuş olan bir kafiri, Allah'a isyan eden birisini, sırf sana olan iyilikleri sebebiyle kalbinin meyletmesinden dolayı sevmen Allah sevgisiyle münafidir. Aynı şekilde sana kötülükler etmiş, bir takım haksızlıklar etmiş bir kimseyi sırf Nefsin ondan hoşlanmıyor diyerek düşmanlık etmen tevhid eline karşı düşmanlık etmen Allah için sevgi, Allah için e, buza aykırı bir davranıştır. Ee, hadis-i şeriflerden birisini e, okuyarak bu meseleyle Allah için sevgi ve Allah için düşmanlık konusunda e, o hadisi zikrederek bitirelim. Şurada madem Abdülbaki bin Kani'nin e, Mucemüs sahabesini getirdik buraya oradan bir hadis okuyalım bu konuda güzel bir nasihat diyor ki e, iyiliklerden hiçbir marufu hiçbir iyiliği küçük görme hakir görme yani sen e, bir iyiliği küçük görürsün değersiz görebilirsin halbuki o senin cennete girmene vesile olabilir Tıpkı Buhari hadisinde geldiği gibi kadının birisi ne yaptı? Ee, çokça günah işlemiş veya adamın birisi. E, kadının birisi kediyi evine hapsedip yemek vermedi. Dışarıya da çıkmasına izin vermedi kendisi yesin. Ne oldu? O cehennemik oldu diyor. Bir başka kimseyi başka adamda örnek verirken çokça günah işlemiş birisiydi. Adamın hayırlı bir ameli yoktu. Bir çölde susuz kaldı. Kuyuya indi ayakkabısına e, sonra Çıktı dışarı diyor. Baktı ki köpeğin birisi soluyor susuz halde. İndi ayakkabısına su doldurdu ona su içirdi diyor. Bundan dolayı cennetliklerden oldu diyor. Bakın her yaş ciğer sahibine karşı iyilikten dolayı ecir alırsın diyor. Hiçbir iyiliği küçük görme. Devam. Kardeşinle karşılaştığında ona güler yüzlü ol. Onu güler yüzle karşıla kardeşini Güler yüzle karşıla. Eğer bir kimse sana şetme derse, sana senin hakkında kötü sözler söylerse ve ay yürek ve ay yani seni kınarsa, ayıplarsa, bima sende olan bir şeyle kınarsa, sende olan bir şeyle seni kötülerse, fela tu ayirhu bima ta lenfih onda olduğunu bir hast onda olduğunu bildiğin bir hastetten dolayı sen de onu kınama sen de onun diline dolama diyor. Bakın çok güzel bir nasihat bu. Ve la ve hiç kimseye de sövme, hakaret etme. İşte Peygamber Resulü Sallallahu bir kere eee tevhid ehliyle bizim ilişkilerimizde yapmamız gereken şeylerde bile bundan ha, kafil kaldığımız bir hususu bize nasihat ediyor. Bu hadis eee bin Qani'nin Muce'miz sahabe isimli eserinde geliyor. Bu hadisle bugünkü sohbet kaydımızı bitirelim inşallah. Subhani kallâhum ve bebeamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve estağfurüke ve etûbi ileyk. Evet, konuyla ilgili veya konu dışında herhangi bir sorunuz yoksa kaydı bitirelim. Evet, Tam hatırlamayacağım ayet maddesini. Peygamber'e verdiğimiz e, sahabeyi mi yanda e, askeri gibi bir yere gönderiyor. Evet. Orada ona itaat edilmiyor. O da ateş çakıp evet. içine atlamasını söylüyor. Ha, o hadis şu şekilde. Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh ediyor bunu. Buhari ve Müslim hadisi bu. Ee, bir seriye gönderiyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Seriye e, küçük askeri birlik demek. Baskın yapmak üzere veya davete gitmek üzere e, bir birlik. Başlarına birisini emir tayin ediyor. Buna itaat edeceksiniz diyor. O ekip Döndükleri sırada e, bu emirlerini bir şekilde kızdırıyorlar. Emirleri de diyor ki çabuk odun toplayın, ateş yakın, kendinizi de o ateşin içine atın diyor. O ekiptekiler geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyorlar. Ey Allah'ın Resulü bizim başımıza itaat etmen için bunu tayin ettin ama bu bize böyle böyle emretti. E sen de bize itaat emrettin ne yapacağız şimdi? Peygamber Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şayet kendinizi o ateşe atmış olsaydınız bir daha ebediyen cehennemden çıkamazdınız diyor. İtaat ancak maruftadır. Yani şeriata uygun olan şeylerdedir diyor. İşte bu hadis ee, Allah Resulünden başkalarına her halükarda teslimiyet gerektiğini iddia edenlerin belini kıran hadislerden birisidir. Ve Ali radıyallahu anh'den gelmesi ilginçtir. Çünkü bütün tasavvufçular kendilerini Hazreti Ali'ye nispet ederler. Ve aynı zihniyette bu manada Şiirler de ne yaparlar? Ali radıyallahu anh'a kendilerini nispet ederler. Ali radiyallahu anhten geliyor bu rivayet. Kör bir itaat yok. Üstelik bak buradaki kimse, burada vesamın emir olarak tayin ettiği kimse bir sahabe ve Allah Resulü'nün bizzat şifahen ağızdan ne yapılmış? Buna itaat emri verilmiş. Buna rağmen ne diyor? Ancak marufta itaat edebilirsin diyor. Şimdi ise şeyhlere bakın, Peygamber'in bunlara itaat emri bile vermemiş. Belki bunlara isyan etmeyi, bunlara muhalefet etmeyi emretmiş hadislerin umumiyetine bakarsan. Yani onları işte e, bulundukları makamdan daha üst mertebeye çıkarmak e, tevhidi zedeleyen ciddi tehlikeli bir iş. Peygamber soyu diliniyor. Var mı öyle bir aslı? Şimdi yani seyitler denilen. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyti e, hadislerde ölmüştür. Ayette ...fazileti zikredilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ehl Beytim diyerek... ...Ağabası e, altına... ...çocuklarını alıyor. Fatıma Radiyallahu Han'a'yı... ...Ali Radiyallahu e, Han'ı... Hz Hasan'ı, Hz Hüseyin'i alıyor. Bu abam altındakiler... ehlibeytimdir Beytim'dir diyor. Zeyd bin Erkam Radiyallahu Han'den gelen rivayette... ...kendilerine sadakan haram oldu herkes... ...diye zikrediyor. ehl bunlardır diyor. Bu takdirde burada kastedilen edilen Beyt Peygamber Aleyhisselatü amcası Abbas. İslam olmak şartıyla. Yoksa Ebu Leheb de ehl Beyt bu manada ele alırsan. Yani. Ama Ebu Leheb kafir olduğu için ne oluyor? Buna dahil olmuyor. Amcası Abbas, Abbas'ın çocukları bunlar kendilerine sadakanın e, haram olduğu. yani Abbas'ın çocukları Zeyd bin Erkam'dan gelen Abbas ve Abbas'ın çocukları da i̇bn Abbas da ehl Beyt şemsiyesi altındadır. Yani buna dahildir. E, bu durumda e, bu sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saydığı bu kimseler hakkındadır. Hanımların da ehl beytten olduğu geliyor. O çünkü Peygamber Aleyhisselatü nedir neydir? E, ayete bakın Ahzab suresinde Ey peygamber hanımları diyor. Size okunan Allah'ın kitabını ve hikmeti hatırlayın. Evlerinizde okunan Allah'ın kitabı ve hikmeti hatırlayın diyor. Burada da peygamberin hanımları da ne oluyor? Ehli olarak zikrediliyor. Ümmü Seleme, Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep, Hazreti Sevde, e, bunların hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli arasında. Şimdi burada e, şu mesele için soruyorsun Allahu Alem. Yani ehli beytin mümtaz, ayrı bir yeri var mı? Evet, Peygamber Aleyhisselatü soyundan gelmesi bile ayrı bir yeri olabilir. Ama ne takdirde? iman etmek ve takva Üzer olmak şartıyla. Nitekim Nesai'de gelen bir rivayette sahihtir hadis. Diyor ki takvasının öne geçiremediği bir kimseyi nesebi öne geçiremez diyor. Yani bir kimse takvası ile Allah katında dereceler kesbedemediyse, Allah katında iyi bir mevkiye gelemediyse, işte hangi soydan gelirse gelsin soy onu öne geçiremez diyor. Bu hadis gayet açık bu manada. Yani ehlibeyt'ten olması bir kimsenin kurtulduğu anlamına veya hata etmeyeceği anlamına gelmiyor. Bir de, yani de şu ayeti zikrettiğimiz zaman Nisa 65 miydi? Evet. Seni hakem kılıp verdiğin hükme i̇man işlerinde iman herhangi bir sıkıntı duymadıkça duyup duymadan teslim olmakça iman etmiş olmazlar diyor. Ben iman etmiyor mu diyoruz arkadaşlar? Nasıl? <gülüyor> Karşıdakı ben iman edenlerden değil miyim? Ben kafir miyim mi demek istiyor? Vallahi biz ayeti veya nasları, hadisi bunları söylemekle yetiniriz. Artık bunun vicdan muhasebesini insan kendisi yapsın. Ona biz hükmedemeyiz. Sen işte kalbinde teslimiyet gösterdin mi göstermedin mi? Biz kimsenin kalbini yaramayız. Kimse, herhangi bir kimse kalbinde böyle bir eksiklik hissediyorsa bir an önce önlemini almalıdır yani. İlla ki ona bir hüküm, at koymamıza gerek yok. Anam cümlemize. Bir de ben soracağım hocam. Ee, Ebu Said hocanın e, kitap üstünde tekrar namaz kılma şeklinde evet. tek başına namaz kılan namazını iade etsin diye bir e, hadis var. Yani tek başına namaz kılan e, saftan ayrı duran. O şekilde e, bir de şöyle e, benim sormak istediğim evde mesela bazen tek başına kılıyorsun. Orada da aynı mı oluyor iade etme? Şimdi bak orada cemaatten ayrı bir saf oluşturmayla ilgili o iade etme. O oraya has. Yoksa e, kişinin evde kıldığı namaz bir takım özürlere mebni ise e, böyle bir namaz e, her bakımdan cemaatle kılınmış gibidir. Mesela şey hadisinde olduğu gibi. Mesela yağmurlu havada ne diyordu? Müezzine bağırttırıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani namaz evlerinizde bu şekilde seslendiriyordu ve çamur sebebiyle, aşırı yağmur sebebiyle e, cemaat bucubiyeti düşüyordu. Bu kimseler sürekli cemaate devam eden kimseler olduğu için e, herhangi bir mazeret sebebiyle cemaatte kılmamaları halinde onların namazları aynı cemaatte kılmış gibi ecirleri devam ediyor. Cuma namazı için bile e, böyle şeyler var, emirler var. Buhar'da mesela yağmurlu olduğu zaman böyle seslendirirdi Allah Resulü diyor Cuma namazı için. Şimdi eee Cemaatle namaz konusunda kim cemaatle namaz kılarsa 25 kat diğer rivayette 27 kat 27 yalnız derece. yalnız başına kıldığı namazdan 25 veya 27 derece daha faziletlidir diyor hadiste değil mi? Evet. Bu hadisin ifade ettiği zahirinden ne anlıyorsun? Demek ki insan cemaatle kıldığı zaman 27 fazilet cemaatle kılmadığı zaman tek fazilet. Halbuki e, tek başına kıldığı namaz geçersiz olsaydı onun için hiçbir faziletten söz edilemezdi. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın burada faziletten değil de tek başına kıldığı geçerli değildir gibi bir ifade kullanması gerekirdi. Bir de e, bu Yatsı'nın ilk sünnetiyle, ikinin ilk sünneti. İkinin yani, yatsı'nın ilk sünneti diye bir ifade yok. İkinlinin de ilk sünneti diye bir ifade yok ama meşru olarak... İkinli namazından önce kim dört rekat namaz kılmak isterse ona Allah rahmet eylesin diye bir dua edilmiştir. Bir meşru kılma vardır. Bu sünnetlerden değil. Ama, e, yapsın Ama yapsın meşru yapsın kılınma. Revatiplerden değil. Yasın nereden çıktığı bilmiyorum. Yani e, bu konuda Necmi Sarı'nın bir çalışması var. Ümül Kura yayınlarından çıkan. Yasın namazının ilk sünneti hakkında. Eserin adı da buna benzer bir şey. Tam tamına bilmesem de Yatsı namazının ilk sünnetiyle ilgili böyle bir e, başlığı var. O eser incelenebilir. Yatsı namazın ilk sünnetiyle ilgili herhangi bir delil yok. Yani ikindi için var bir takım rivayetler. İçerisinde zayıf olanlar, sahih olanlar var ikindinin o dört rekat hakkında. Ama yatsının ilk sünneti hakkında ben zayıf hadis bile bilmiyorum. Yani Osmanlı'da falan yine yoksa bu gibi, yoksa Araplarda falan var mı Yani Araplarda da Olabilir bilmiyorum yani. Çoğu şeyi soğukuşturduk ya. Evet. Başka yoksa... Ne Sahabeler nereye kadar ölmüş hocam mesela? Belirli bir sayı Sayı olarak değil. Mesela burada bizim bilmemiz gereken şey sahabe tarifine kim giriyor, kim girmiyor. Mesele olan bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayıp Müslüman olarak bir andahi karşılaşsa bu kimseler sabe tarifinin içerisine girerler. Bunlar içine de girerler. girer. Girer. bir kez bir kez Müslüman olarak Hı. görse onun onun içine girerler. Peygamber Efendimizin asrı aslında oldukları için böyledir o. Ee, şu hadisi hatırlayın. Ee, neden böyle bir e, delil getirme gereği hissediyor? Bak Allah azze ve celle'nin gezici bir takım melekleri vardır diyor. Zikir meclislerini ararlar diyor. Bir zikir meclisi bulduğumu e, onları sekinetle kuşatırlar diyor. O meclis dağılırken ki hadis uzundur. Ben sadece son kısmındaki ibareyi söyleyeyim. Hani Allah Azze ve Celle'ye gidiyorlar. Melekler haber veriyorlar. Ey, ey Rabbimiz işte seni zikreden, seni tehlil eden, seni tesbih eden, seni temicid eden bir kavmin yanından geliyoruz. İşte onlar e, ne istiyorlar? Cennet istiyorlar. Cenneti görmüşler mi? Hayır görmemişler. Eğer görselerdi ne olurdu? Vallahi daha çok sarılırlardı zikrine, ibadetine. İşte cehennemden sığınırlar, cehennemi görmüşler mi diye devam ediyor. Ben onların hepsini bağışladım diyor Allah Azze ve Celle. Melekler diyor ki, ey Rabbimiz diyor, onların içerisinde seni zikretmek için değil de bir işi için gelip aralarına girmiş bir kimse vardı diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, bak kutsi hadistir bu. Onlarla beraber oturan şaki olmaz. Yani onlarla beraber oturan onlardan nasibini alır diyor. Imir, emir, alimler diye de Evet. İmam Mücahid'den gelen rivayette e, bu şekilde tefsirler gelmiştir. Alimler, ilim ehli. Yani bu konuda herhangi bir ihtilaf yok eli sünnet arasında. Peki hocam kıldığı haram. allah Teala'nın kıldığı haram gibi günah bakımında. Evet, eşittir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hevasından konuşmuyor. İlla ki Allah'ın e, emriyle konuşuyor. Allah'ın kendisine bildirmesiyle konuşuyor. Ve e, teşri alanında söylediği her şey bizzat Allah Azze ve Celle'nin e, şeyindedir. Yani Allah Azze ve Celle'nin vahiyiyledir. E, biz böyle iman ediyoruz. Eğer Peygamber Resulatü vesam kendi görüşü olarak bir şey söyler de hata ederse Allah Azze ve Celle zaten düzeltiyordu. Eğer e, ayetle düzeltilmeyen bir şey varsa veya da gayrimetlu vahiy ile düzeltilmeyen bir mesele olursa e, onun Allah'ın denetiminden, Allah'ın onayından geçtiği anlamına gelir ki bu da Allah'ın emrettiğidir. Çünkü Allah umumi manada peygambere itaat emrediyor ve peygambere itaatin kendisine itaat gibi olduğunu zikrediyor. Nisa suresi 80. ayetinde. Peygambere itaat, Allah'a itaattir diyor. Yani Allah'a itaat gibidir. Bu ayet gayet açık. Evet. Bugün mü dün mü? Dün şey karıştı bir... bir yaratılan yani. sahibiz, yaratılan Hı. Şimdi, yaratılanı severiz. Şimdi yaratılanı severiz. Yaratılandan ötürü e, diye Yaratandan ötürü diye söz Yunus Emre'ye nispet edilir. E, mutlak olarak kullanması tehlikeli. Allah için sevmek, Allah için buğz etme gereğini tamamen ortadan kaldıran. Bilakis İslam dışı humanizm dinini e, Andıran bir ifadedir bu. Ee, şeytanı Allah yaratmıştır. Ama şeytanı yaratandan ötürü severim diyemezsin. Kafirleri Allah yaratmıştır. Çeviri Boşu sevdim. Allah yaratmıştır. Boş ne kadar güzel Allah yarattı sonunda deyip de e, böyle bir sevgi gösteremezsin. Bilakis Allah'a isyan eden annen, baban, kardeşin en yakınların dahi olsa onların en azından o fiillerine ne yapman lazım? hoşnutsuzluk suzluk Kalben kalbin etmen lazım çünkü bir münker görüp de onu eliyle değiştirmeye gücü yetmeyen diliyle de gü ye değiştirmeye gücü yetmeyen en az ne yapmak zorundadır kalbiyle buz etmek zorunda bu iman en zayıfı diyor bunlar öte de iman yok evet sevgi de başboş değiliz Oğuz de aslında e, biraz gerisinde de Peygamberimizin hadisini okudu birbirimizi sevmedikçe iman evet. etmiş olmaz burada Ha, bunu bunu biraz şimdi şey yaparsa, mesela bu tür ifadeden hemen işte imam bu ifadeyi kullandı, vay kafir demek gibi bir e, şeye kapılmaya gerek yok, tehevvüre kapılmaya gerek yok. Çünkü bu hadisi söyledikten sonra bunu söylemek, yani yaratılan sevmek, yaratanların ötürüyle kast edilenin bir Müslümandan gelebilecek bir şeyi sırf Allah için e, tahammül etmek. Adamın kastettiği budur. Ama ifade mutlak anlamda kullanıldığı için yanlış bir ifade. Bunu ben söyledim hocam. Şey Ahmet hoca'ya söyledim. Cevabınızın mevzini var ya. Dedim işte böyle önce Yunus'un sözü sonra Peygamberimizin işte insan olduğundan dolayı severiz ve, ve bir de putperde de hani müşrik çocukları sevmeyelim. Hadesini de ona bana örnek gösterin. Eee Şimdi şimdi <gülüyor> bakın eee hubbu fillah ve bughdu fillah. Allah için sevme ve Allah için nefret etmede bir kere temelde şu var. Bizim sevgimiz ve düşmanlığımız kimsenin şahsından ötürü, zatından ötürü değil. Müslümana da zatından ötürü değil. Kafire de zatından ötürü değil. Yani bir Müslüman da tevhid ehlinde Allah'a ve Rasulüne olan sevgisi ve itaat sebebiyle ne yapıyoruz? Bu itaatine sevgi gösteriyoruz. Ondan dolayı bu itaat kalktığı zaman ne olur? Düşmanlık başlar. Ayrılık başlar. Kafire de o amelinden, küfründen dolayı buğz ediyoruz. Günahkâra da işlediği günahtan dolayı buğz ediyoruz. Fiiline buğz ediyoruz. Şahsına değil. Şahsı Lut Aleyhisselam'ın dilinden Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Ya Rabbi ben kavmimin yaptıklarından beriyim diyor. Kavmimden beriyim demiyor bakın. Kavmimin işlediklerinden beriyim. Yani fiillerden beraat var burada. Yoksa bir kimse e, ölünceye kadar, can hırtlağına gelinceye kadar nedir? E, tevbe etme, dönüş yapma şeyi vardır. Aynı şekilde kafirin dönüş yapabileceği gibi Müslümanın da sapma riski vardır. Yani hiç kimseye bir kimse işte Müslüman oldu diye sonuna kadar ona bir itimat olmadığı gibi bir kafir de işte nasıl olsa kafir diyerek sonuna kadar... E, Ümidi kesmek yok o, o kimse de olur mesela e, gün gelir Allah hidayet eder müminlerden olur senin safına girer bu yüzden Peygamber resette besam diyor ki sevdiğinde taşkınlık etme bir gün düşman olabilirsin düşman olduğunda da taşkınlık etme aşire gitme bir gün dost olabilirsin diyor yani adam birine kafir diye düşmanlık edersin edersin e, araya e, yenilmez lohmalar girer artık bu düşmanlıktan ötürü adam Müslüman olu verir. Bu sefer yüzüne Ha, işte bunun gibi bir durumla karşılaşmamak için sevgi de de düşmanlıkta da ölçülü olmak tavsiye edilmiş. Evet, cümlemizde. Evet, çayımızı içelim inşallah biraz.